a yeah. Çıkkastı. Merhaba kainat, bugün 25 Ocak, Salı, yıl 2011, ay 1, gün 25, Kasım 79. 1432, Hicri Sefer 21, 1426, Rumi Ocak 12. Fırtına, soğuk. Günün tarihi, 49 yıl önce bugün 25 Ocak 1962'de Ahmet Hamdi Tanpınar vefat etti. Son çağ edebiyatımızın şair ve yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul'da doğmuştu. Dilimize yeni bir ses, bir değiş getiren sanatçıdır. Yemek listesi gün 25. Sebze çorbası etli yaprak dolması, zeytinyağlı yer elması, meyve. Büyük, Büyük Saatli dağıtma Marif dağıtma. Takvimi It's like that. Now you take Sally and I'll take Sue and we're gonna rock away all our blues. Come on. Come on. Let me show you where it's at. Come on. Come on. Let me show you where it's at. Come on. Come on. Let me show you where it's at. On, where it's at. The name of the place is. Like I like it, it like that. Come like that. Now the last time I was down there, I lost my shoes. They had some cat shouting the blues. The people was yelling, out for more. And all they were saying was, go, man, go, come on. Come on, let me show you where it's at. Come on. Come on, let me show you where it's come at. On, come on. Come on, let me show you where it's at. The name of the place. I like, like it, it like that. I like it like that. Merhaba, Keystone Çikagio 949 burası ve Açık Gazde başladı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekipli birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bir günaydın da Chris Kenner diyelim. Chris Kenner, New Orleans'te bir müzisyen, Rhythm ve Blues dalında şarkıcı, besteci, şarkı yazarı. Ve özellikle 1960'ların başlarında çok ün kazanmış bazı parçalarda imzası var. Onlardan en ünlü olanı belki de buydu. I like it like that. Ben orayı sevdim, öyle severim adlı bir şehirden ya da kasabadan bahsediyor. Bir kelime oyunu da var, hoş bir şarkı. 1961 yılında listelere girmiş, çok üst sıralara kadar da yükselmişti. Chris da, bu iş, e, 1929'da 20, bugün hay, doğmuş, pardon, 1929'da e, bugün doğ, e, Aralık'ta doğmuş ve bugün 1976'da hayata veda etmişti. Ona ölümün ardından günaydın dedik. Evet haberlere şöyle bir göz gezdirecek olursak neler var? Çok can sıkıcı bazı hem sosyal hem de doğal haberler var. Öncelikle herhalde Moskova'da havaalanında, havalimanındaki intihar saldırısıyla başlamamız lazım. Ağır bir şey var. En az 35 kişinin hayatını kaybetti, 145 kişinin yaralandı. Bir şey, Moskova'nın Domodedovo, hava limanında olmuş bir Domodedovo. Uluslararası terminalde patlama, büyük bir patlama var. 145 yaralı görgü tanıkları patlamanın ardından büyük bir panik çıktığını, acil çıkışlara yöneldiğini İnsanların koştuğunu anlatmış. Zaten bir video görüntüleri de var. ilk patlamanın hemen sonrasına ait. Ee, ama tabii hiçbir şey açıklıyor mu derseniz. Hayır. Bilebildiğim kadarıyla galiba hala üstlenen yok saldırıları. Evet. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medved diye terör saldırısını kınamış ve saldırganların cezalandırılacağını söylemiş. Davos'a da gitmiyormuş bu sebeple. Buradan da Davos olduğunu ama bizim basının bu sefer her sene yaptığı gibi heyecanla Davos'u vermediğini çıkarmak mümkün. Haber içinde haber. Başbakanımız demişti daha da gitmem diye. Demek ondan basınımız da daha da gitmiyor. Evet. Geçen yılda Mart'ta aşağı yukarı bir sene kadar önce, on ay kadar önce Moskova metrosunda bir saldırı olup Dağıstanlı militanlar tarafından üstlenilen bir saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Rus haber ajansları saldırıyla ilişkisi olduğu iddia edilen üç kişinin arandığını söylemişler. Bunu nasıl yapabiliyorlar bilmiyorum ama karanlık bir alacak karanlık kuşağına daha doğrusu girmekte olduğumuz söylenebilir. Moskova'nın en işlek havalimanı olduğu belirtiliyor. Domodedova. İki patlama iddiası da var. alanının üzerinde kalın bir duman tabakası oluştuğu şok dalgasından bahsediliyor. Herhalde terör saldırısı olsa gerek bütün dünyadan da kınamalar gelmiş. Ama yapılacak fazla bir şey olup olmadığını bilmiyoruz henüz. Saldırıyı üstlenen olmadı. Neden olduğunu da e, bilmiyoruz. Türkiye'den bir ikinci e, önemli haber de... Rize'de mahkemenin Hrant Dinkin gazeteci, yazar Hrant Dinkin ve aktivist öldürülmesinde ihmali olduğu öne sürülen görevler hakkında soruşturma açılmasına imkan veren karar Trabzon'dan geri dönmüş. Trabzon Başsavcılığı usul yönünden eksiklikleri olduğu gerekçesiyle kararı aynı mahkemeye iade edilmiş. Usul yönünden değişiklikler vesaire derken kaç ay daha gidebilirmiş? Var mı teknik bir şey? Hesap? Yok, açıklama ama sonsuza kadar ertelenebilir ama. Yani şey yanlış anlaşın, anlaşılmasın, esasla ilgili bir sıkıntı yok. Usul. Evet. Usul önemlidir de böyle kullanılırsa bilmiyorum. Ya benim bildiğim hep böyle kullanılıyordu. Yani hani e... usul son derece önemli bir şey tabii. Yok yok Daha hiç usulun haklıyı koruması açısından ama Maalesef burada bilmiyorum durumu. Yalnız benim Randink'in 4. yıl raporunu okuduğum zaman Fethiye Çetin ve diğer avukatlar tarafından hazırlanmış raporda pek öyle usulen bir şey usuli olarak bir şey kaçırılacağı izlenimi edinmemiştim. Çok ayrıntılı bir rapor var. Neyse. Peki dönersek şeyden de bahsedebiliriz dünyanın gidişatı ile ilgili önemli bir ...gelişmeden bahsedebiliriz. Paris'te yerleşik Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir açıklaması var. Pek gazetelerde yok. Interpress Service'den alalım. Yani hem çevre hem de iklim uzmanlarından fosil yakıt tüketiminde ciddi düşüşler yapılması ve sera gazı emisyonlarının küresel ısınmayı önlemek, göğüsleyebilmek için çok önemli olduğunu söylemesine rağmen artık felakete dört nala gidilmekte olduğunun raporu çıkmış. Son istatistikler şimdiye kadar inanılmaz benzeri görülmemiş iklim değişikliğinin dünyayı yeryüzünü belirli. Ancak böyle biblik yani tevradi biçimlerde şey yapacak, ifade edilebilecek felaketlere doğru sürüklediğini söylemişler. Mesela 2010 e, için 500 Jul diye bir ölçü kullanılıyor. Egzajül ölçüsünde kullanılmış temel enerji, primer enerjinin kullanımı hı hı. ölçülmüş. 2010 yılında 500 egzajül olmuş. Halbuki bu 10 yıl önce IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği kuruluşunun yani Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu en önemli bilim kuruluşu bu. Onun 10 yıl önceki tahmininde bu kuruluşun en kötü senaryodan biraz azmış. Yani en kötü senaryo halinde 525 EJ diye ifade ediliyor bu egzajül. Bir Takvim yılında bu kadar kullanılırsa bundan daha kötüsü olmaz demişler. O kadar olmamış. 525 değil 500 olmuş ama bunun e, gelmiş geçmiş en büyük enerji kullanım yıllarından biri olduğunu tespit etmiş Uluslararası Enerji Ajansı ve özellikle de yaklaşık total enerji, toplam enerji tüketiminin %27'sini oluşturuyormuş ve en ucuz kaynaklardan biri olan kömür enerjisi en pisi de aynı zamanda en kirlisi. Çok ciddi bir dünya için tehlike oluşturduğunu söylemişler ve dolayısıyla karbondioksidin de paralel olarak en az geçen yıl geçen yıl itibariyle en az 32 milyar tona ulaştığını. Bu da zaten aynı senaryoda ta 2000'de yapılan 10 sene önceki senaryoda 33 milyar ton karbondioksitle olabilecek en kötü durumu ifade ediyor o senaryo. Bu da en az 32 milyar ton. Yani tutturmuşlar insanlık. Tutturmuş durumda 10 yıl önceki en kötü senaryoları. Bundan yalnız sevinç duyulamayacak herhalde. Bu hedef tutturma dedikleri şey tam tersinden anlıyoruz değil mi? İnsanlığın ve bütün canlılar aleminin yok oluşunun hedef tutturmasıyla eş anlamda. E, Kapacın. Evet 33 olur demiş 32 en az 32 olmuş ve yani ayrıntılı bir rapor bakmak lazım fakat şunu söylüyorlar bu kuruluş adına konuşan bir adam Anders Leverman iklim sistemi dinamikleri Potsdam Üniversitesi'nde Almanya'da Fizik Enstitüsü yani Potsdam'daki Potsdam Üniversitesi Fizik Enstitüsü'nde iklim dinamikleri sistemi üzerinde çalışan bir profesör. Durumun başka yerlerden alınan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuruluşlardan da alınan NOAA var mesela. Oradan da alınan sonuçları değerlendirmiş. Ve 20. yüzyıl ortalamasının 0.64 derece üstünde, Celsius üstünde olduğunu toprakların ve şimdiye kadar bu kayıtlara geçmiş en büyük sıcaklık olduğunu da söyledikten sonra da şöyle demiş. Yani New York, Amsterdam gibi okyanuslara büyük denizlerin kenarında olan şehirlerin durumunun çok kötü olacağını ülkelerin Bangladeş gibi söylemiş ve Afrika'nın da çok büyük bir kısmının oturulamaz hale geleceğini söyledikten sonra da şöyle şunu eklemiş. İklim değişikliği su kaynaklarını, tarımı, habitatları, bir canlıların yerleşim alanlarını ortadan kaldıracak, yıkacak ve devasa göç ve kitle ölümleri dalgaları yaratacaktır demiş. Ve bir de benzetme yapmış metafor. Bakayım beğenecek misin abi? Siste gizlenmiş siste görünmeyen bir duvara benzetmiş görmüyoruz ama duvar var önümüzde demiş bu küresel iklim değişikliğinin küresel ısınmanın sonuçlarını duvarı göremiyoruz ama orada demiş ve üstelik bizde olabilecek en yüksek hızla topukladık gazı gidiyoruz demiş. Bu metaforu 5-6 senedir kullanıyoruz aslında sevdiğimiz evet. metafor sonu iyi bitmiyor. Evet Çin üzerine de Devasa bir kitap çıkmış Bir milyon Çinli zıpladığı zaman Ne olur biliyor musun Sen hiç duydun mu O atasözünü ya da öyle bir söz vardı, şehir efsanesi Bir milyon Bir milyar Çinli Sandalyelerine çıkıp yere Atlasalar ne olur diye bir şey vardı Hatırlar mısın O zaman dünyanın ekseni Yerinden çıkar Ve hepimizi öldürür derlerdi Hı -hı. Watts diye bir adam da Jonathan Watts gazeteci bütün Çin'i 100 bin yani 150 bin kilometre kat etmiş 160 bin hatta bütün Çin'de Tibet'in damından iç Moğolistan'ın çöllerine kadar her yere gitmiş ve sonuçta doğru demiş 1 milyar Çinli sandalyeye çıktılar demiş büyük bir deney yapıyorlar demiş yani masif bir yoğun bir program. Çevre yıkımına dönük. Yani büyümeye yönelik tabii o da. Ama bütün nehirler dokunulamayacak kadar zehirlenmiş bunun sonunda. Muazzam bölgeler böyle kanserden geçilmiyormuş ve yani Türkiye yakın bir alanda tamamen çöle dönmüş durumda. Muhtemelen de geçen yılki büyük Hatırlardan asla çıkmayacak korkunç depreminde de sebeplerinden biri de bu çalışmalar olduğunu söylemiş. Çok ayrıntılı bir yazı var bunun üzerinde. Okumayacağız ama okuyamayız yani. Fakat <gülüyor> ekolojiyi tamamen hiçe sayarak geliştiği büyüme. Hı hı. Bize bir şeyler hatırlatıyor bazı başka ülkeleri sana hatırlatıyor bilmiyorum ama. Ne, ne pahasına olursa olsun kalkınma, bedeli ne olursa olsun çevreye ve canlılara. Var böyle ülkeler. Çin öyleymiş. Yani karanlık bir metafor gibi tek bir olayda diyor. Yani şöyle bir şey. Şimdi doğayla kapıştın. Teke tek giriştin. O çok sevilen deyimle. Bir sen varsın Gürzünle Davutsun mesela sen ya da başka bütün dağları delen <gülüyor> ferhatsın gürdün var elinde başka bütün mitolojilerdeki Herhalde bir kahramanlar Herhalde çevre etki değerlendirme raporum var daha deli olduğuma göre değil mi? Yani giriştin. Peki, çedle rapor yolda geliyor dedi. geliyor dedik? Belki usul bakımından eksikleri vardır, geri göndeririz. Ee, peki ya kaybedersen doğayla kapışmada bu gürdünü savurdun daha normal Bal, olabilir. Kaybedersen <gülüyor> ne olacak? Yani bugünkü büyük ilerlemen, büyümen Çin'in gene bugün bu sene 10,6 evet. büyümesi vardı. Bu bir büyük Ve bir rekor. Boyutunu düşünecek olursak o boyutun yüzde 10,6 büyümesinden bahsediyoruz. Bayağı başarılı kesinlikle her açıdan. Ve ürpertici de. işte diyelim ki yani iki, iki şık var diyor. Bugünkü büyük ilerlemesi Çin'in. Yarın büyük bir felaket şey yapar ve ilk başladığından beri bu yola çıktığından daha da kötü bir durumda kalırsan ne olacak diyor. Çünkü mesela başka ayrıntılar da var. O akıl almaz büyüklükte barajlar falan yapıyorlar ya başta müthiş sökmüş. Yani şahane sulamalar sağlamış enerji ve sulama tarım açısından. Fakat sonra binlerce ve binlerce barajdan ...bazıları bozulmuş. 87 bin çelik ve betondan baraj yapmışlar Çin'de. Ve, e, fakat şimdi mesela iki, bunlardan 3 bine yakın... ...2796'sı 1980'e kadar... E, ...baya çökmüş. Yani hı hı. Sonuç vermemiş ve sadece 240 bin kadar insanın ölümüne yol açmış. Suların altında kalmasına falan... Ve şimdi işte üç boğazlar barajı yapıyorlar. O da artık büyük toprak kaymalarına ve ölümcül dalgalara da yol açıyor. Ve şeyi de atam hale geliyor su. Bütün çöp çer çöpü. Dolayısıyla karsinojen yani kanser yapıcı oluyor. Ve 186 şehirde insanlar kanser tehdidi altındaymış. Fakat en büyük etkisi de zipping po. ...barajında olmuş... ...bu bayağı geçen yılki... ...boğazam Sichuan... ...depreminin sebebi olabileceğini... ...bilimsel olarak tartışıyorlarmış... ...biliyor musun? Yani eski bir fay hattı üzerine yapmışlar... ...çünkü... ...bu da sana bir şey hatırlatıyor mu? Fay hatları üzerine... Yerini değiştirebilirlerdi... ...değiştirmemişler... Yani. <gülüyor> zipping bu... ...bu barajını eski fay hattının üzerine yapmışlar. Eski diyorsun ama. Evet, kadim hatta. Ha, çok o eski. anlamda ben eski deyince hani eski ha, artık... ...fay hattını değiştirmişler. gitmiştir. <gülüyor> Yok ve o zaman epey bilim... ...bilimci... ...bu çok kötü bir fikir demişler. Yani milyonlarca yıldır uyuyor ama... ...bu fay hattı demişler. Yani... E, ...her dolup boşalışında da... 300 milyon ton su inip çıkıyor Bu da basınç yapıyor yani dev bir büyük hakikaten bir devin... çatlak bir zemin üzerinde zıp zıp zıpladığı gibi bir durummuş ve işte ilk iki yıldan sonra ilk rezervuar dolduktan sonra hiç şu an depremi oldu 68 bin kişinin ölümüne yol açtı Bu konu tartışılamıyormuş yalnız bir bakalım neden Çin'de... Sichuan Barajı... ...tartışacak daha büyük şeyler vardır. ...insan kaynaklı olup olmadığı meselesini tartışmıyorlarmış. Ben sansür zannettim ama... ...senin dediğin... ...doğru olabilir. Bir sürü meselesi var Çin'in. Şu büyümekte olduğumuz günlerde falan diye Çince... ...şık duruyor olabilir bu cümleler... Pek çok önemli bilim insanı da ülkenin en büyük yakın zamanlardaki en büyük doğal felaketin Hiç doğal filan olmadığı doğrudan doğruya hükümet politikalarının sonucu olduğunu söylüyormuş Ama onları ancak internette bile göremiyormuşsun çünkü yasaklanmış Ve böylece işte peki şimdi bütün bu enerji kaynaklarını yani yeni, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçebilirlerse yani bir milyar milyar Çinli gerçekten zıplamış durumda. Hı hı. Bize çocukluğumuzda söylenen şehir efsanesi gerçekleşmiş. Şimdi dünyanın ekseni kayacak mı kaymayacak mı? Mesele bu. Eğer eksen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelebilirse o zaman insanlığa belki kendini nasıl kurtaracağını gösterirler ve gelecek kuşaklara da Birer kahraman olarak geçerler. Pek tabii. Yalnız şu anda daha çok bir e, uçurumdan atlıyorlar görüntüsü veriyor diye. Yohan Hari ya da Independent gazetesinde Çin'in boğulması ve bütün dünyanın da onunla beraber boğulması başlıklı bir yazı yazmış. İzmir'de fırtına olmuş, binalara zarar vermiş, ağaçları devirmiş. Fabrika çatılarında saçlar uçmuş, saçlar. Bölgede görevli, güvenlik görevlisi Ahmet Türkoğlu 3-4 dakika süren fırtınayı nasıl anlatmış biliyor musun? Ne olduğunu anlayamadım. Önce büyük bir gürültü oldu, sonra elektrikler kesildi. Bir anda bütün cisimler havada uçmaya başladı. Çok korkunç bir manzaraydı demiş. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber. Durum bu. Biraz tehlikeli yani. Biraz. Hakikaten öyleymiş gibi duruyor. <gülüyor> Ama yani Türkiye'de de bugün de fırsat bulursak konuşacağız. Mesela 2B projesi. Türkiye'de HES'ler 1600 kadar hidroelektrik santral yapılması. Büyük barajlar yapılması. Aliyanoi vesaire. Bir de tabii 2B meselesi var. Yani tam yol kalkınma ve 40 küsur da Kömür yakıtlı termik santral inşası için fırsat bekleyen bir kalkınmacı hükümet modeli var önümüzde. Onu bugün belki biraz 2B yönüyle tartışma fırsatımız olacak. Biz şeye de bakalım gazetelere yavaş yavaş girmeye başlamış. En azından Taraf gazetesinde gördüm. Onun dışındakilerde de görüyor musun bilmiyorum sen bak. Hangi haber? çok. Bu El Cezire'nin Filistin yönetimiyle ilgili var, var. gizli belgeler var, yayınlaması. Bu da dünyanın en önemli haberlerinden biri olmaya devam ediyor bana soracak olursan. Yani Filistinli görüşmeciler özel olarak kapalı kapılar ardında göçmenlerden sadece Filistinli göçmenlerden 10 bininin ve ailelerinin dönebileceğini İsrail'e barış anlaşması sonunda söylemişler. Yani geri kalan 5 milyondan fazla insan var. Onların dönemeyeceğini kabul etmiş Filistin yönetimi. Gayet gerçekçi Peki. bir değerlendirme. Ayrıca Filistin yetkilileri, yani PLO dedikleri Filistin Kurtuluş Ordusu, FKO, FKO, İsrail'in kendini de kesin olarak Yahudi devleti olarak tanımlamasına da bir şey dememişler. Yani bir anlaşma olduktan sonra taraflardan birinin iki devletli çözümde kendini ne olarak tanımladığı zaten çok... Hani devede kulak kalır Kudüs vesaire dünkü haberlerin yanında demeye çalıştım galiba öyle, bu. Ama biz öyle değiliz diyorlar. Biz sakatıyan Yahudi devleti demeyiz diyor. Onu kapalı tamam, kapılar Hadi o politika söylemiş. diyelim. A ayıp diyelim ama hani iki devletli bir çözüm olacaksa. 67 sınırları üzerinden olacaksa. Hı hı. Filistin devleti ve İsrail devleti olacaksa. E İsrail devleti kendi Yahudi devlet diye tanımlasın. Bununla ilgili itişmeyi ve dalga geçmeyi de biz hallederiz artık. Ne yapalım yani? Mevzu oraya kalsın demeye çalıştığım o. Hayır, Çünkü... benim, benim de Hiçbir itirazım yok pratik olarak Sadece bize doğru söylemiyorlar bu insanlar Yapma yahu evet. i̇şte bu çok sarsıcı oldu Arafat bile mi Ama en güzel lafı İsrail'in o zamanki Dışişleri Bakanı Sipi Livni söylemiş Ben Görüşmelerden 2007'de Oluyor konuşma Ya Ya işte uluslararası hukuk falan demişler Filistinliler. Onun hı hı. üzerine bakın demiş. Ben Adalet Bakanı, Bakanı'ydım demiş. Hukukçuyum ama hukuka karşıyım. Özellikle de uluslararası hukuka demiş. Karşıyım derken? Aynen öyle. Karşı ben hukuk, yani. uluslararası hukuku sevmem karşıyım ona demiş. Peki. <gülüyor> Bu da güzel değil mi? Neden olmasın? Condoleezza Rice da çok güzel bir şey söylemiş. Koridorda konuşulduk sen bile kavramakta güçlük çektin gördüğüm kadarıyla. Filistinli mültecilerin Güney Amerika'ya yerleştirilebileceğini söylemiş yeniden. Ama Koridorda siz... biz konuşurken ben 1945'lerde söylenmiş bir laf ve bu Birleşmiş Milletler'in Yahudileri Uganda'ya yerleştirme planı zannettim. Uganda değil miydi falan? Hayır bu Şili Şili ya da Arjantin'e demiş. Bu bir zamanlar Holokost kurbanlarını işte yerleştirmekten bahsediliyordu. Şimdi yeni Holokost kurbanları. Yeni Holocaust kurbanlarını, evet. George Bush önermiş bunu. Daha doğrusu George Bush'un adamı bu hanımı, biz bunları istemiyoruz hikayesi bu kadar kolay bir hikaye mi? Yani biraz kan dondurmuyor ya biz bunları istemiyoruz. Bu kadar basit yani hikaye ve bu bunlara bir yer gerekiyor işte Şili'ye mi koysak falan diye hani konuşuluyor öyle mi? Evet aynen öyle oluyor. 500 bin insandan bahsediyor hatta 700 bin insandan bahsediyoruz. Baya ilginç değil mi? Ve buna seçilmemiş liderler karar veriyor. Şu anda hiçbir geçerli olmayan Filistin'i temsil ettiğini söyleyen insanlar karar veriyor. Gada Carmi güzel bir yazı yazmıştı, yazmış The, The Guardian gazetesinin manşetinde olup bitiyor her şey zaten bugünlerde. El Cezire Hı -hı. ve Guardian'da çıkıyor bu müthiş bence ilginç haberler. Yani bilmediğimiz çok az şey var fakat yani uluslararası siyasetin ve insan hayatına ve herhangi bir insani değere herhangi bir değere asla atıfta bulunmayan Son derece pragmatik, sadece sonuçları ilgilendiren, para, pul, güçten başka hiçbir şeye inanmayan insanların lider olarak ortalıkta dolaştığını gösteren bir şey. Yani şey de ilginç aslında, Obama yönetimi de Yahudi devleti diye bahsediyormuş. Yani bir, İsrail'den ama açıktan açığa bunu asla söylemiyor tabii. Yani her halükarda yalnız... Gada Karmi bir yazı yazmış European Center for Palestine Studies'de, Exeter Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi. Ya yani, e, Filistin araştırmaları Avrupa Merkezi'nin yöneticilerinden biri ve şey diyor, hiçbir sorun ve bu kadar temel ve dikenli olmamıştı İsrail-Filistin barış sürecinde ...Filistinlerin dönme hakkı. E, yani tam bir kutsallık taşıyor. 1948'de İsrail kurulduktan sonra 750 bin diler dörtte 3'ü Filistin Arap nüfusuydu bugün çok daha fazlalar 2007'de onlar ve onların sülpleri yani Çoluk çocuğu torunlarıyla beraber 7 buçuk milyondan fazla 7 onda 6 milyon sayılıyor ve bunlardan 4,5 buçuk milyondan fazlası 4 milyon 600 bini Birleşmiş Milletler'in kayıtlı mülteci statüsündeki insanları ancak onlar karar verebilirler. Ki vermek istiyorlarsa geri dönme haklarından e, feragat etmek istiyorlarsa ancak onlar yapabilir. Onların adına Mahmud'a bas ya da başkaları değil diye. Fakat bu meselenin e, çok ne kadar daha vahim bir hal alacağını önümüzdeki günlerde gösteren bir başka şey. Yani okuduğumuz kösel ısırma ve Çin hikayesi kadar vahim olduğunu söyleyebiliriz doğrusu. Şey de iyi. Yani Filistin Otoritesi denilen yönetimin ne kadar zayıf olduğunu ve İsrail'in rejectionist politikalarının her şeyi reddeden ve bir Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen ortada ve meselede Anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İsrail'le bütün dünya arasında olabilecek ancak görüşmesi başka hiçbir yolun olmadığını. Onların ikisine birden görüşme masasında onları dize getirmeden bu işin çözülmesinin imkansız olduğu açıkça görülüyor. Çok kızmış şeyler. Filistin otoritesi yetkilileri bir kısmı hı hı. şey demiş. El Cezir'e zaten yabancı parmağı var burada demiş. Evet evet o standart e, çamur atma diyoruz. Abu Rabbo diye birisi kesin olarak öyle söylemiş mesela. Ya Zaten bu tip ya durumlarda böyle olmuyor mu? Kimlerden para aldıklarını onların Rabba. çok iyi biliyoruz. E, onların kime hizmet ettiği belli gibi standart kalıplar var. Evrensel kalıplar bunlar. Biraz da şeye benziyor soyut sanat. Atıyorsun ortaya ve ardından aslında karşı tarafın ne göreceği e, izleyiciyle çok ilişikli yani bakanın kim olduğuyla çok bağlantılı. Evet. Yani Ramallah'ta şey, konuşmuş propaganda demiş bütün bunlar. Velevkü öyle içerik doğru mu? Velev ona de ona kazandırdığı girmemiş. için sayın başbakanımıza tekrardan <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ona girmemiş ama Filistin vatandaşlarının beyinlerini yıkamak için bir propaganda. Doğrudur dedi. olabilir ama doğru mu? Yani hani bu propaganda yoktan mı varlıyor yalan mı yokta gerçek mi? Şimdi o konuda rivayet muhtelif. Ya, Yasir Abedrabbo çok üst düzey bir He. yetkili. O bir şey söylememiş. Yani daha doğrusu şöyle demiş. Gerçeklerin çarpıtılması demiş. Karışıklık Hı. yaratsın diye kafalarda. Sahip Erekat baş görüşmeci o zaten hep var. bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok diyor. Hepsi bağlam dışı ve yalanlarla dolu demiş. El Cezire'nin e, bağlam bilgi, dışı derken hangi bağlamın dışı? Onu söylememiş. Bağlam yani onun dışı, kafasındaki kontekstin dışında. Evet, ve sahtekarlıklarla, çarpıtmalarla dolu demiş. Mahmut Abbas da Filistin Başkanı hala başkan seçilmiş olması artık bitti yetkisi ama çoktan. Biz açıkça söyleriz her şeyi gizli saklımız yoktur Arap kardeşlerimizden demiş. Şimdi burada hoş bir şey vardı. Başka ne bilce az diye bir yetkili de çağırdı El Cezire. Ne diyorsunuz bize böyle diyorlar yalan filan. Yok muhtemelen doğru ama önemli değil dedi. O da başka bir çizgi benim dedi. Hı hı ama en hoşu Ya Serab Ab bunu ve asıl sahip Erekat'ın söylediklerini bu bağlam dışı laflarına filan Cezire'nin sunucusu dedi ki biz koyduk onları dedi şey internet üzerinde tıklıyorsunuz giriyorsunuz kendiniz bakın dedi bağlam dışı mı değil mi diye. Herkes bakabilir bütün dinleyicilerimiz, seyircilerimiz dedi. Ben en çok orayı sevdim doğrusu diyecek çok bir şey yok ama onlar da ne desin şimdi politikacısın sittin senedir bunun üzerine kurulu bir yapın var şimdi birileri çıkmış manşet yapmış diye değiştiremezsin ki yani değiştirsen de nasıl açıklayacaksın tamam. evet ben de bunu düşündüm Yalan demen politikaya lazım. girme kararımı gene gözden geçirmeye başladım girmesem mi acaba bu seçimlerde ben bu seçimleri bekle derim <gülüyor> bir volkan da öyle diyor girmeyeceğim ya peki be sizi dinliyorum ve girmeyeceğim. Bu ne zorluk ya? Zaten senin neyse şimdi buçuktan sonra konuşuruz da e, katılmayı düşündüğün siyasi harekette bazı sorunlar varmış abi. Evet, ona ha, var mıymış? Vallahi, ha. yani adam dövmüşler. Ayıp. Neyse konuşuruz. <gülüyor> Açık kaste. McCoy's Hang On Sloopy, Ronnie Brandon grubun elemanlarından, kurucu elemanlarından Ronnie Brandon'ın doğum günüydü bugün. 25 Ocak 1946'da doğmuştu yani 65 yaşını bugün tamamlamış oluyor kendisi. Ona da biz bu vesileyle günaydın dedik ve çok 1960'ların ünlü şarkılarından birini de bu vesileyle bir kez daha dinlemiş olduk. Açık Radyo'da 94.9 Açık Radyo.com'da. Bu arada bugünkü yıl dönümlerine de bakıyorum. Al Capone'de 1947'de bugün doğmuş. Ölmüş pardon. Ve e, şeyde 1996'da da Bill Bailey ölmüş. Ama nasıl? Asılarak ölmüş. Amerika Birleşik Devletleri'nde asılarak öldürülen son insan olmuş. Tabi idamların sonu anlamına gelmiyor. Sadece yöntem değiştirmişler. Sen biliyor muydun 1996'ya kadar asılarak dar ağacı sehpasın, dar ağacı kurulduğunu Amerika'da. Aman tanrım ne kadar gayri insani, elektrikli sandalye, <gülüyor> iğne varken. Hayır ben çoktan onun kalkmış olduğunu zannediyordum. Bir de 2006'da bugün ilk kez seçimlere katılan Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi olmuş. 10 yıllık FKV, El-Fetih yönetimine, hakimiyetine son vermiş. Ama İsrail, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurmuş. Seçim sonuçlarını beğenmediği için. Evet, bu da Hamas. Şimdi politikaya giriyoruz, değil mi? Ee, yani evet, politikaya girmekle ilgili en azından durumu değerlendiriyor olmakta fayda olabilir. Birkaç politikaya giriş durumu var biri işte senin politikaya girişin biraz erteleyelim Onunla ilgili de açıklamaları tabi gerekli şekilde yaparız ama politikaya sadece giren sendyin mesela anlaşılan ergene konslıklarından bir kısmının da girme ihtimali doğmuş. Tam olarak ne olduğunu söyleyebilmek çok kolay değil ama CHP'de işte bir şeylerin değişiyor olduğunu değişimin ne yön olacağını biraz mulak olduğuna dair tartışmalar falan filan daha önce yapmıştık zaten. Geçen hafta Sezgin Tanrıkulu'yla konuştuk işte CHP Genel Başkan Yardımcısı Yeni ya da Diyarbakır, Diyarbakır eski baro başkanı. Ee, onun kafasında bir CHP vardı işte başka e, Genel Başkan Yardımcıları da var Süheyl Batum gibi. Onun kafasındaysa bambaşka bir CHP var demek mümkün. Çok sesli bir durum oldu da sözleyelim. Ama bu söz demokrasi çok seslilikten anlaşılan... Şeyime min değilim değil değil değil. değil. yani bu siyasi parti dediğimiz şey tam böyle bir şey değil bildiğim kadarıyla ama belki bu daha da demokratik ultra demokratik bir halidir. Ya da başbakan dediği ileri demokrasi bu mu acaba? Neyse ee, en nihayetinde sonunda Süleyi Batu'nun bir yumurta durumunda işte Ergenekon'dan sanık durumunda olan Ergenekon davasında birkaç kişinin milletvekili olmasıyla ilgili... ...bir ortam yoklaması çekti ve ortam yoklamasından gayet de verimli sonuçlar aldı diyebilmek mümkün. Dün CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamayligil ile sorulmuş. Tamaylıgil aslında isimleri netleştirmeye başlıyor. Çünkü kim olduğunu tam konuş şey yapamıyorduk hani... ...Balbay mı, Özkan mı, haber al mı falan diye böyle çeşitli tartışmalar vardı... ...hatta Perinç'e kadar varan tartışmalar... ...televizyonda gördüm. Öyle mi? Cumhuriyet Halk yani, Partisi'nden mi? E yok bir, canım. Bir Millet razı torba değil ki... ...büzesinin durumundan o da. Hani en nihayetinde çıkan kim? Uzmanlar... Olsa, olsa işçi partisinden olur. Niye? Onun başkanı çünkü. Tamam ama burada zaten politik bir hattan bahsediliyor. Yani Suhail batumu söylediği şey şu... E, ...CHP'li... ...CHP'nin görevi... ...aslında burada madem ki... ...uzun yargılamalar ve adaletsiz tutuklamalar... ...vardır... Bu insanları özgür kılmaktır. Milletvekili seçtirirsek özgürleşirler. Yani Bobby Sands'ın e, İran'ın başlattığı, e, BDP'nin devam ettirdiği bir çizgiden bahsediyorlar. Tabi bu çizgi e, halk hareketleri vesaire hani nereye oturur bunları ayrıca konuşuruz ama bundan öte şöyle bir sıkıntım var şahsen. E, gerçekten devam eden bir dava var ve gerçekten Türkiye'nin tarihi açısından önemli dava. Evet suçluk karinesiyle ilgili çok sıkıntı yaşandı. Evet mahkemeler rezalet. Ama bunların hiçbirisi şu anlama gelmemeli diye düşünüyorum. E, suçsuz da değiller. Daha doğrusu hani Balbayın ya da Özkan'ın suçlu olduğunu düşündüğümden falan değil. Beni de çok böyle bir karar verebilecek pozisyonda görmüyorum ama sıkıntı şey değil mi? E, yani bu dava bitmeden alıyor olmak bu insanları milletvekili olarak şu anlama gelecek. Silivri'dekiler diye bir kavramsallaştırma üzerinden. Bunun politikte bir karşılığı yok mu? Yani Ergenekon avukatlığı işi terfi ediyor. Evet, <gülüyor> gibi bir durum oluyor. Somutlaşmış oluyor evet. evet. Somut avukatlığa geçiyor zaten işte <gülüyor> evet. yani artık hani savunculuktan fiiliyata dönüyor evet. evet. Yani bir garip geliyor bana açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi Ama lideri neyse. ne yaptı? Yalanladı aslında galiba Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey yok mu? Yalanladı mı? Galiba öyle bir şey vardı. Çok yakından takip edemediğimi itiraf etmeliyim. Biraz oynak bir zeminde hareket ediyoruz. Ama galiba yalanladı. Yani... En azından sessiz kaldı öyle diyelim. Tabii Tabi de, ya zaten şu anda konuşulan şey şu. Aslında e, genel sekreterinde söylediği buna karar verilecekse zaten MK'da karar verilecek dedi. yani hmm. Aslında Batum'un söylediği gibi olur olmaz falan böyle bir şeylerden bahsetmedi. E, ama... Henüz anladığım kadarıyla yok canım daha neler gibi bir şey de yok o da yok bu da yok diyebileceğimiz. Şimdi Erdoğan'ın kon davasının sanıkları Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın milletvekili yapılması teklifi parti meclisine geliyormuş haberde var bu. Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum da iki ismin aday gösterilmesi için öneri sunacağını açıklamış. Bu arada yani herkes aday olabilir. Herkesin aday olması ile ilgili bir sıkıntı... İki numaralı isim Tekin. Herkes aday olabilir mi? Davadan yargılananlar da olur mu olabilir. bilmiyorum. Evet. Yani hukuken yani teknik olarak Usulen olabilir Usulen bir sıkıntı yok. Usulen bir sıkıntı yok öyle mi? Burada yani yok evet esasla ilgili bir sıkıntı var gibi geliyor bana burada. Usulen yok da evet. e, sorun hakikaten Mustafa Balbay'ın suçlu olup olmaması ya da Tuncay Özkan'ın suçlu olup olmaması değil bunu zaten hani mahkeme karar verecek biz de buna adil ya da değil diyeceğiz sonunda ama bundan öte gerçekten hani ortada bir ergenekon durumu bir silivri gerçeği bir darbeler zinciri böyle bir şeyler var bütün bunlarla yüzleşmenin epeyce epeyce çamurlanmasını CHP açısından sağlayacak bir hareket olur bu ha, yani... olmuş zaten biraz olmuş bile mi evet yani partinin iki numaralı ismi olan Tekin Herkes aday olabilir derken Gürsel Tekin partinin ikiye bölünmüş durumda olduğunu söylüyor gazete. Taraf gazetesinde var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu örgütleri Balbay ve Özkan'ın aday gösterilmesine karşıymış. Ee, yani parti örgütlerine edin çok takan bir parti durumda değil şu ara CHP. Başka açılardan bizim sıkıntımız vardı ama hani konu CHP değil. Konu baya baya vay. Yani evet. Haberal niye olmasın falan filan diye devam eden hikayeler de var. Var zaten haber alın adı da geçiyor. O Ergenekon davasının bir numaralı sivil sanığı olarak nitelendiriliyor. Yani, bir çeşit şef gibi yani. CHP için çok iyi olmayacağını düşünmek mümkün ama... Bu arada Dalan da olabilir tabii. Dalan harika pişkinlik yaptı bu arada gördün mü? Tutuklanmazsam gelirim dedi. Evet, e işte tamam o zaman da şey de olur öyle bir şey yani şeyi de anlayamadım aslında pazarlık tutuklan... Amerikan usulü pazarlık bununla ilgili benim çok sıkıntım yok sistemiyle. aslında ama e, ben daha çok şeye şaşırdım e, avukatına öyle bir anlatıyor ki aa Amerikan yani, hukuk dizileri gibi oluyor sanki kaçan o değildi yalan söyleye söyleye oraya gidiyorum aa ben hukuktan kaçmam geliyor şimdi oradayım falan filan gibi havalarla vın vın vın oradan oraya kaçışan o değildi Interpolce aranan sanki o değil e, neyse Şimdi gelelim bir başka gazete, Radikal'de şeyi sormuş. Bu iki ismin seçimlerde milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin Süheyl Batum açıklaması üzerine ne diyorsunuz diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel sekreteri Bihlun ile sormuşlar onlarda. Ne demiş? Çok değerli kişilerdir demiş. Tamam işte onu dedik. Balbay ve Özkan. Ne demek olduğunu anlamıyorum. Yani zaten hani kişilerin değerini so soruyor mu? Sizce değerli kişiler midir? Sizce bir, bir şey midir falan böyle bir şey mi soruyor yoksa adaylıkla ilgili mi soruyor? Adaylıkla ilgili sormuş. Tabii ki partimiz Soruyu anlamamış. son karar mercidir ama çok değerli kişilerdir diye de önden bir... ...şahsi fikrine Şahsi dair fikrine de bir alt... ...gönderme yapmış. Beyanında beyanın bulunmuş, evet. Doğru. Valla ne diyelim... ...diyecek bir şey yok. Evet. yok Böyle hakikaten. olursa iyi olmayabilir ama... ...yani. Cumhuriyet Halk Partisi açısından... ...geçen gün... ya yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından ne olduğundan öte... ...aslında e, gerçekten Türkiye açısından... ...tarihi önemi olan... Ve sonuçların da tarihi her halükarda sonuçları olacak bir davadan bahsediyoruz. Yani Halk Partisi'nde tuhaf bir çalkantı devam ediyor anladığım kadarıyla. Bu bir çalkantı yeniden şekillenme, reform, kendini bulma ne olarak adlandırmak lazım? Hakikaten... Ben de bilmiyorum ama mesela e, Ahmet Altan'ın pazar günkü yazısında şey vardı. Ahmet Hakan'ın yönettiği televizyon programında Seyfettin Gürsel, Cengiz Aktar, Melih Altınok AKP'nin çıkardığı Sayıştay yasasını eleştiriyorlardı. Programa bir halk partisi milletvekili bağlandı ve ne yaptı diyor. AKP'nin çıkardığı ve ordunun harcamalarını halktan gizleyen bu yasayı savundu diyor. Haydi. Cengiz Aktar'ın kendi kendine şaşkınlıkla söylenmesini hiç unutmayacağım diyor. Bu adam niye AKP'yi savunuyor şimdi? Demiş, hakikaten böyle bir durum var yani. AKP'yi savunmuyor ki. Savunduğu şey şu, Sayıştay'ın herhangi bir şekilde askeri harcamaları... In ...inceleyememesi, incelese de bundan kamuoyunun haberinin olmaması böylece... Ama bunu da AKP'de savunuyor şimdi. Sayıştay, askere mali denetim özelliği... Bunu devlet var... savunuyor. Bunu AKP ya da CHP savunmuyor. İdeoloji, resmi ideoloji savunuyor bunu. De? AKP'de resmi ideolojiden yana düşüyor, CHP'de... De, evet. Ben yani de bu ortaklaşıklar çalışıyor yoksa yine birbirlerini gördüğünde beğenmiyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani askere mali denetim özelliği veren maddi 2004'te Anayasa'dan çıkartan Adalet ve Kalkınma Partisi sayıştakanda askeri harcamaların açıklanmasına gizlilik kararı getiriyor. İlginç bir durum. Vallahi işin artık gerçekten hani hiçbir şirazesi kalmadığı için Vural savaş verdi birer hatırlıyor musun? Evet. O da Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı. Çok güzel isimleri var bu insanların genelde. Ee, yani neye göre konuşuyor, kim falan gibi şeyler dedirtti bana sabah sabah ilk okuduğumda. E, adım adım İslamcı faşist bir düzene doğru gidiyoruz demiş. Yani o kadar net konuşuyor ki insan hakikaten ceplerini yokluyor. Hakikaten doğru mu söylüyor diye. Ya doğruysa? Çok kötü olur doğruysa. Ama... E, Vural Savaş'ın bugüne kadar neler yaptığını düşündüğüm zaman hani hiç yan yana düşmedim. Hiç aynı fikirde olmadı. Bu sefer de olma ihtimalim yok gibi geliyor. Üstüne üste her seferinde tarih beni doğruladı. Vural Savaş'la itişmemizde. Yani o yüzden yine ben kendimden yana duracağım. Erken önergeci ne oldu bu arada? Vural Savaş onu desteklemişti. Ya sadece Vural Savaş mı destekledi? Niye adamı utandırıyorsun? <gülüyor> Daha kimler destekledi? Erke döner gece bilmiyorum. Kaldı öyle işte. Hatıra olarak. <gülüyor> Güzel bir hatıra. Bu arada e, senin desteklediğin e, siyasi partiyle ilgili de istiyorsan haberi verebilirim. Bir saniye Hazırmış. ama aradan şeye geçeyim. Burası Savaş dedin. De, e, bir başka onursal başkan Sabih Kanadolu'da katkı sunarım demiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Katkı derken? O neyin onursalı? Yargıtay. Ah. Vural Savaş da yargıta onursal Cumhuriyet Başsavcısı benim. Yani Vural Bey. E, vallahi şimdi zorluyorsun, zor soruyorsun. İşte ee, bir onursal var orada Kanadalında da. Anladım. Aynı onursal mı acaba? Birden fazla mı var? Onu merak ettim bir anında. Yoksa gerçekten kötü niyetle yaklaşmamıştım. Neyse, Neyse bulamadım, canım. araştırdım fakat şey e, yargıta onursal Cumhuriyet Başsavcısı işte. Bundan birkaç tane var. O zaman. Evet. Neye ee, göre ölüyor payeler? İlla lan? tek mi olsun? Unik. Ne bileyim onursal başsavcı falan deyince hani daha tekil benim Yok. saflığım. Özür dilerim. Ee, ben toparladım. Rica ederim. Şimdi o bir de Adana'ya düz savcı atanan Erzincan'daki Ergenekon davasının iki numaralı sanılığı İlhan nerede Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olabileceğini söylemiş. Tabii kat Kanadolu'da katkı sunarım demiş. Kanada'lı katkı sunuyor. Cihaner aday olabileceğini açıklıyor. Batum'la Batum, Batum Balbay'la Özkan'ın aday olmasının uygun olacağını düşünüyor. Genel sekreter Haber değerli al. buluyor. Haber da adı geçiyor. Yani bir Ergenekon hamlesi var ama bu seçim kazandırır mı bilmiyorum. Vallahi seçim kazandırır mı hakikaten ben de sanmıyorum diye ben daha cesur bir çıkış yapacağım ama ondan öte Türkiye epey şey kaybettirebilir. Onu da hesaba katmak lazım. Ama tabii Türkiye dediğimiz şeyin tanımı değişiyor biliyorum kişiden kişiye. Benim dediğim Türkiye'ye diyelim. Evet ama mesela Amerika'da İsrail'in raporuna inanmış işte. Yani, o, ama hukukun, Türkiye'deki hukukun gazetelerde beğenmiyor. sadece dalga geçiyorlar. Yani böyle saçmalık mı olur? Yani evet, <gülüyor> bu da bir savunma noktası ama hani e, mevzu böyle ilerlemiyor ve ilerlemediğini fark etmek gerekiyor. Meşru olan bu olacak. Ve Mavi Marmara ile ilgili de hikaye böyle yazılacak tarihte. Evet. Yani Tabii. görebilmek gerekiyor ki hani acıttıkça çünkü nerede ne olduğuna dair bir daha tartışma şansımız oluyor. Öbür türlü bir kibir, bir, bir garip bir evet, İsrail'in şeffaf, tarafsız ve inandırıcı bir soruşturmanın ürünü olan bu raporu bağımsız bir rapordur demiş. Amerika'nın varadaki Kudüs'ten posta falan bile bir iki tane şey var tabii. Yani genel kurmayın raporu olsa bu kadar olur falan filan gibi. <gülüyor> ee, iddialar da var Türkiye medyasında. Türkiye'nin raporunun bir şekilde İsrail'e sızdığı, İsrail'in raporunun neredeyse tamamıyla bilmediği halde Türkiye'nin raporunun Türkiye'nin raporuna cevap niteliği taşıdığı gibi. Gerçi olay tek hani Türkiye'nin nereden savunacağı, İsrail'in de nereden savunacağı... Bunu sızdırmaya lüzum... Asıl... gerektirmiyor gibi geldi bana. <gülüyor> evet, asıl Filistin sızmalarını kim yaptırdı ona bakalım. Onu da İsrail'lerin kendileri sızdırmış olamaz mı? Olabilir. Ee, mesela ben Wikileaks'in geçenlerde Oda TV'de e, bir Yahudi komplosu olduğunu öğrendim. Yani hmm. sadece İsrail parmağı falan değil o hani kadim olanındanmış... <gülüyor> Sen de bir Yahudi komplosu olabilir misin? Abi. Benim garanti bir Yahudi komplosu olduğum da <gülüyor> şüphe yok ki öyleyim. Ne yapalım işte geldik yuvarlanıp gidiyoruz. Peki benim adaylığımı da konuşalım istersen. Ya artık işte o adaylığı gözden geçirmen gerek ne düşündüm. Şimdi geçen e, mesaj değil de senin başkanı seyrediyorum. Daha doğrusu sempati duyduğun bağımsız Türkiye Partisi'nin başkanı Haydar Başı. Haydarbaş biliyorsunuz seçimlerde de güçlü ekonomik programıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Yani Programda konuşulan az sayıda sağcı politikacıdan biridir Haydarbaş. Severek izliyoruz evet. diyelim. Ee, yine severek izlediğimiz başka harika e, duruma imza attı. Kendisi ve şürekâsı e, mesaj değil de program yapıyor ve bir şeyler anlatıyor anladığım kadarıyla. E, ve ardından da işte e, bir şeyler söylüyor İzleyicilerden biri de stüdyodaki hocam resmen şeytana uyuyorsunuz. Muhammed dediğiniz kişi çocuk değil diyor. Hazreti Muhammedten bahsediliyor. Ee, derken tam bunu dediği anda birden bir stüdyoda bir karışıklık oluyor. Tek kamera e, görüntüsü görebiliyoruz. Hangi kanal? Mesaj diye hmm. ee, Bunu diyen işte şeytana uyuyorsunuz diyen Yumru çat yazını yiyor. Sonra kamera dönüyor. Sonra neyse kendimiz duyuyoruz. Müslüman hasretle bakanlar. Müslüman Hocam bir şey söyleyebilir mi? Muhammed dediğimiz Peygamber Efendi sever selam. Cenneti gelmiyor. Neden böyle konuşuyorsun? Şeytana uymuşsunuz. Resmen şeytan. Uymuşsun. Bırak. Evet. Bırakın bırakın konuşsun. Sen şeytana uymuşsun. Muhammed böyle çocuk değil. Evet. Hocam buyurun devam edin. Sevgili kardeşim, sevgili Tamam bırakın o çocuğu bırakın arkadaşlar. bırakın ben konuşayım onunla. Oğlum bırakın onu. Gel bu tarafa. Evet. Hocam buyurun siz devam edin. Arkadaşımız arkadaşımız bırakın. hocam siz şey yapın. Oğlum bırakın onu. Arkadaşlar arkadaşlar İnilti kısmı iyi çıkmamış. İniltindeki daha sağlamdı. İnilti mi vardı? Hmm. Ben vazgeçtim bu partiye girmekten. Yani. Yani zorlayabilir. En azından bu konularda daha dikkatli ve yumuşak konuş. <gülüyor> i̇lla ısrarlıysa. Ee, yani neyse Haydarbaş'ın hakikaten e, davaları da ünlü. Bir yandan falan neyse bir sürü bir sürü hikayesi var. Evet, bu arada benim... askerden de bir Gölcük açıklaması gelmiş. Onu da verelim ve bitirelim herhalde. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda işte yükseltilmiş zemin üzerine vantuzla şeyler i̇şte dokuz çekilerek... Dokuz çuval balyozun da içinde bulunduğu iddia edilen çeşitli belgenin olduğu gizli belge türüyi vermişti. Evet yer karoları vantuzla çekildi filan. Askeri Hı -hı. savcıların önünde e, yapılan bir araştırmada masuniyet karinesi ihlal ediliyor demiş Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki aramayla ilgili. Kurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde. O ya. zaman bununla ilgili dava açmak gerekir. Yani Kim ihlal ediyor, neyden bahsediyor? Evet. Çok muğlak bir açıklama. İstanbul değil mi Cumhuriyet açıdan? Başsavcılığı tarafından donanma komutanlığında arama yapılmıştır. Bir takım malzeme ve doküman bulunmuştur diyor. Evet. Konuya ilişkin askeri savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmış olup olayın idari soruşturması da halen devam etmektedir. Ama herkes bu tarihten itibaren bazı medya organlarında Ortaya atılan her iddiayı peşiyle doğru kabul eden, adı geçen herkesi suçluymuş gibi gösteren filan falan diyor. Tamam, Bu i̇şte olman. bunlar kimse böyle bir durum varsa bununla ilgili niye e, Genelkurmay Başkanlığı'nın web sitesinden açıklama yapılıyor ki? Bununla ilgili savcılara başvuruda bulunulması gerekmez mi? Evet savcılar. Ya bir de ilgili. çünkü herkes zan altında kalıyor. Konuşan, konuşmayan, bilen, bilmeyen, anlayan, anlamayan. <gülüyor> evet ama savcılar Neyse ben, biz de bekleyelim bence sabır, sükunet ve itidalle bekleyelim. Benim diyelim. daha çok takıldığım şey aslında bu olmadı. Bir miktar e, sanki bir garip hissettim ben. Şu cümlenin anlamını yine düşük cümle falan olarak anlamak dışında ya da anlam bozukluğu dışında mümkün mü kavrayabilmek? Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasi hukukun üstünlüğü ve anayasal değerlere bağlı bir kurum olarak aksi yönde yapılan telkinlere rağmen yargı sürecini sabır, sükunet ve itidalle izlemekte. E, bu aksi yöndeki telkinler ne demek? Böyle bir telkinlere karşı zaten yani, ne yapacaksın ki? yani Demokrasiyi ka kaldırmak, hukukun üstünlüğünü, hukukun saymamak say ve anayasal değerlere bağlı, bağlı kalmamak, kalmamak mı? Kalmamak, evet. Bundan aksi, evet, bu tabii. Aksi yönde yapılan telkin ancak bu olabilir. E, o zaman bu telkini yapan kim diye de sormak çok garip Onlar içinde de sav duyuru da bulunmuş zaten, suç duyurusunda. Ha anladım, gitmişken savcılar <gülüyor> onları da Bunlar beni gazlıyor komutanım. Evet. Vallahi iyi. E, e, e, tuhaf bir alışacağız canım ne olacak? İşte. Nedense bir dava ile ilgili e, genel kurmay başkanlığında görüşleri var ve ne dediği anlaşılmıyor üstelik. <gülüyor> Açık gazde. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. <gülüyor> Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet. Ee, evet şimdi yavaş yavaş gazetelerde düşmeye başlamış olan bence oldukça da ilgi çekici ve önemli bu El Cezire te televizyonunun Guardian gazetesiyle beraber Filistin yönetimiyle ilgili yeni gizli belgeler yayınlaması olayı var. Çok sayıda belgesi. 1600. Evet. 1600 belge bu belgelerin <gülüyor> e, e, statüsüne bakmak lazım. Yani Wikileaks belgeleri e, türünde e, değil hepsi. E, Wikileaks belgeleri biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın e, bakanlığıyla e, Amerikan e, Büyükelçilerinin e, yazışmalarından oluşan belgeler. E, burada ise e, Filistin-İsrail e, görüşmeleri sırasında Filistin esas olarak belgeler ondan oluşuyor. Filistin müzakere şeyinin müzakere ünitesinin böyle bir Filistin tarafında oluşan Ramallah'ta şey yapan bürosu Ramallah'ta olan ve başında da Sahip Erekat mı? Yani baş görüşmeci sıfatıyla hayır, olur e, Hayır hayır hayır e, e, Berekat görüşmeci Bu o görüşmelere destek olmak amacıyla Kurulmuş olan e, e, Britanyalıların desteğiyle kurulmuş olan e, Adı e, Palestinian Negotiation Support Unite e, Ve başında da e, ismi yazdım bir tarafa Sahip Erekat var Evet, onu yine baş görüşmeci de o, değil mi Saab Erekat? Her zaman baş görüşmeci o mu oldu? Benim bildiğim oydu. Aa, yani. O zaman olabilir. Tamam, evet. Pardon, o zaman ben ondan önceki baş görüşmeciyle karıştırdım. Sa tamam, doğru, haklısın, haklısın. Baş görüşmeciyle evet, Sahip ha Harekat da ben... zaten işte kendisini de araştıracağını söylemiş zaten bu sızmalardan dolayı. Kendi bürosunu ve birimini de ama... <gülüyor> bu, bu, bu birim, e, Britanya'nın desteğiyle kurmuş olan birim. Kayıtları tutmak, Filistin cephesi tarafından kayıtları tutmak... Ee, ve bir bir tür e, görüşme hafızası oluşturmak ve diğer taraftan da görüşmeler sırasında e, teknik destek vermek üzere oluşturulmuş bir e, bir e, birim. Bunun e, gereğini e, Dayton görüşmeleri sırasında e, Filistin tarafının çok hazırlıksız olduğunu Bill Clinton'un büyük şikayetlerinden Bill Clinton ve çevresinin Amerika'da büyük şikayetlerinden bir tanesiydi. Yani İsrailler geliyorlar, inanılmaz hazırlıklar, canavar gibiler. Diğer taraftan Filistinler geliyorlar. Çok fazla bir hazırlıkları yok, dosyaları yok, bir şeyleri yok. Görüşmeler eşit olmuyor diyordu. Demişlerdi. Bundan önce mi kuruldu bilmiyorum ama ondan sonra bu şey bu bu ...servis diyelim bu... ...bu bölüm... E, ...görüşmelerin e, teknik... ...Fris'in tarafından teknik desteğini veren... E, kuruluş olarak... ...devreye girmiş. Zaten... ...dikkat ederseniz... E, ...belgelerin e, ilk... E, ...belgelerin... E, ...en eskisi... E, ...1990 sonunda. Evet. E, ve esas olarak da... E, ...Clinton'un düzenlediği... ...görüşmelerden itibaren belgeler e, var ve en yakın tarihlisi de geçen Eylül ayındakine kadar geliyor. Annapolis, gö Annapolis görüşmeleri falan e, bu, e, bu, bu belgelerden izlenebiliyor ama Filistin tarafının e, belgeleri bunlar. Onu özellikle belirtmek lazım. Yani Filistin tarafının tuttuğu belgeler, iki tarafın imzaladığı görüşmeler değil. çerçevesinde görüşme tutanakları değil. Değil, bu. hayır. Değil. Deşifre edilmiş konuşmalar, e-mailler, haritalar, haritalar tas taslaklar var. Ee, var. Evet ama Filistin tarafının tuttuğu notlar olarak değerlendirmek evet. lazım. Yani karşımıza aynı görüşmelerin e, İsrail tarafından belgeler e, bir gün e, arşivler e, yayınlanırsa biraz farklı tutulduğunu görebiliriz. Evet. O bakımdan önemli. Yani Filistinlilerin kendileri için tuttukları tabii bu şu anlama da gelebilir. Bazı durumlarda Filistin görüşmecilerinin daha görüşmelere katılmayanlara yönelik vermek istedikleri mesajlar, vermek istemedikleri mesajlar bütün bunlar da bu görüşme notlarına yansımış olabilir. Ee, i̇kincisi görüşme bu, bu notlar e, bu e, Filistin müzakere e, masası diyelim müzakere masası kaynaklı. Dolayısıyla dediğim gibi e, müza, e, harekatın da e, burada ben benim e, büromdan kaynaklı bir sızma olma ihtimalinin yüksek olduğunu kabul ettiğini gör, görüyoruz. Evet. Bir ihtimal var şu anda güçlü bir ihtimal var. E, bunun kaynağının e, kim olduğu konusunda e, eski e, Filistin e, güvenlik e, sorumlusu Muhammed Dahlan'ın e, bunu sızdırdığı konusunda Filistin çevrelerinden gelen e, böyle şey var, bir bilgiler var şu anda gazetelere yansımaya başlayan Filistin e, sitelerinde de e, yansımaya başlayan bu Muhammed Dahlan eski e, güvenlik e, sorumlusu e, Filistin güvenlik sorumlusu e, Gazze şeridinin e, Hamas'ın e, e, Gazze şeridini kontrol altına alması öncesinde Gazze şeridinin güçlü adamı e, şu anda yurt dışında ve e, El Cezire'ye onun aracılığıyla veya onun bu işte onun eli olduğu, El Ceziri'ye gitmesinde bunun elin olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü e, Mahmud Abbas'a karşı çok büyük bir kini olduğunu, e, Mahmud Abbas'ın kendisini bu, bu uzaklaştırdığını ve Mahmud Abbas'ı yıpratarak e, kendisinin e, ön plana çıkmak istediğini veya başkasını ön plana çıkartmak istediğini iddia ediyorlar. Ee, şu anda e, Muhammed Dahlan'ın e, Suudi Prensi Bander Ben Sultan'ın çok yakını olduğu e, söyleniyor. Bander Ben Sultan da e, evet, Sudan Milli Güvenlik Konseyi Başkanı. Suudi Arabistan. I. Evet Sudan diyorum pardon. Suudi Arabistan Milli Güvenlik Konseyi Başkanı. Evet, onun adı da şeyde bu meşhur skandalde çok geçmişti BAE yani in evet. İngiltereden silah, uçak alımıyla ilgili evet. büyük bir yolsuzluk skandalinde geçmişti. Hala evet. da öyle yani zaten. Ee, diğer taraftan e, ikincisi e, bu e, ikinci hemen kime biliyorsunuz bu tür e, belgelerde e, böyle şeyler ortaya çıktığı zaman bu kime yarar? E, dolayısıyla o sızdırmıştı. E, yaklaşımı e, egemen ya e, haliyle. Burada e, ikincisi ee, El Cezire'ye yönelik bir e, tepki var. Garip bir şekilde e, Filistin'de e, e, şu anda Mahmut Abbas'a Gazze şeridinden pek bir ses gelmedi gerçi ama e, Filistin yani Batı şeria tarafında Mahmut Abbas'ı e, eleştirmekten ziyade El Cezire'yi eleştirmekle meşgul insanlar. E, El Cezire'nin arkasında işte e, Katar emirinin olduğu e, Katar emirinin Hamas'ı desteklemek için ve e, Filistin otoritesini yani Mahmud Abbas'ı ve FKA'yı e, daha da zayıflatmak için bunu yaptığını falan söylüyorlar. Bu artık bundan sonrası e, herkes kendine göre bir e, komplo teorisi kuracaktır. Evet. Batılıların yani. deyimiyle e, mesajı vereni öldürmek. Evet. <gülüyor> vurmak gibi şey. vurmak. Şimdi bu, bu böyle bir e, duman perdesi var. Fakat e, Şeyh Mahmut Abbas ve e, çevresi Yaser e, evet. Rabo da devreye girdi biliyorsunuz. da Rabo da devreye girdi. Hatta o söylüyor, o iddia ediyor e, Katar Şeyhi'nin e, bu işin arkasında olduğunu bu sızmaların. Ama kimse bunlar yalandır demiyor. Evet işte ben de onu soracaktım. Evet. Kimse yalandır demiyor. Şunu diyorlar. E, bunlar e, görüşmeler sırasında e, edilmiş... E, Alınmış pozisyonlar olabilir bazıları e, sahte bazıları doğru olmayabilir ama genelde doğruluğundan bir e, şüphe e, pek fazla şüphe m, dile getirilmiyor. E, çünkü çünkü e, iki sene önce yanılmıyorsam veya bir buçuk sene önce, Görüşmelere katılan e, Filistinlilerden, çünkü görüşmelere katılan teknik Filistinler var. Amerikan vatandaşı, çift vatandaşı, Fil Amerikan F Filistin vatandaşları var, Fransız Filistin vatandaşları var. E, bu, bu kişilerden bir tanesi Fransız e, Fransız ve Filistin, e, Filistin asımlı Fransız diyelim avukat e, Ziad Klotun görüşmelerden katıldıktan sonra yazdığı bir kitap var. Ve o kitapta zaten bazı e, notlar, belgeler yayınlandı. Ben kitabı okumamıştım ama bir, bir, bir kitabın tanıtma yazısını okumuştum. Jil e, Paris'in e, notlarında. E, başlığı da bir Filistin devleti kurulmayacak başlığıydı. Evet. <gülüyor> Bu e, bu belgelerin e, verdiği, e, bu belgelerle ilgili Filistin e, otoritesinin, Filistin yönetiminin savunma hattı hemen hemen belli olmaya başladı. Hani yalanlayacaklar falan filan ama esas olarak şunu diyecekler belli ki burada önerilen hiçbir şeyin geçerliği yoktur, anlaşma imzalanana kadar. Evet, dün ben biraz seyrettim. Zaten onu söylemeye başlamışlardım. Evet. Yani onlar gizli görüşmelerdir. Burada her şey söylenir. Karşı tarafı test etmek için de yapılabilir. Karşı tarafı sürpriz bir teklif karşısında şaşırtmak, kontrupiyede bırakmak için de yapılabilir. Ama bunların hiçbirinin altına bir anlaşma çerçevesinde Filistinler imza atmadılar. Dolayısıyla bunlar yok hükmündedir. Evet anlaşma yapılana kadar yok hükmünde bunun ne bir şahs dün şeye çıktı üst düzey yetkililerinden biri Filistin otoritesinin evet. El Cezire'ye ve gerçek muhtemelen hepsi doğru bu gerçek gerçek bunlar dedi evet. şeyin aksine böyle bir casusluk ve şey olayını kabul etmedi ama hiçbir şey görüşülmedi yani daha doğrusu hiçbir anlaşmaya imza atılmadığı için anlaşma yapılana kadar yok hükmündedir sayılmalıdır dedi. Burası kesin tabi kimse de aksini söylemez herhalde. Evet. evet. Ama... Yani savunma yaptı bu bu şekilde olacak. Evet. Ama buna karşılık şöyle bir eleştiri var. Şimdi Filistin tarafının önerileri eee kendilerinin Filistin halkına ve dünyaya açıkladıkları e, ilkelerin çok ötesinde. İşte e, Kudüs'ün, Doğu Kudüs'ün daha doğrusu. E, yani 1967 öncesi e, Ürdün'e e, dahil olan, e, Filistin'in e, e, yönetiminin başkenti, e, kendisinin başkenti olarak tanımladığı e, Doğu Kudüs'ün, Yahudi mahallelerini hatta onun da ötesinde Ermeni mahallesini ve bir iki yeni yerleşim yerini e, İsrail'e bırakmayı bile öneriyorlar. Hatta bir e, görüşmede e, size tarihi Yeruşalim'le ilgili e, en e, geniş öneriyi tarihteki en geniş öneriyi yaptık diyor evet. görüşmecilerden bir tanesi. En büyük, evet evet işte bizzat sahip Erekat söylemiş. Sahip söylüyor. söylüyor değil mi? Evet. Diğer taraftan 1967 sınırlarının yeniden tanımlanmasına yönelik ki bu anlaşılabilir de bir şey yani illa eleştirmemek lazım 67 sınırları da 67 sınırları sonunda bunların da sonuçta bir barış anlaşması çerçevesinde biraz yerinden oynamasını kabul edilebilir elbette ama burada bazı ifadeler var. Filistinlerin bunu e, kabul etmeleri pek kolay değil. En azından hiçbir zaman akla gelmemiş boyutta bir taviz. En önemli taviz e, 1948 sonrası mültecilerinin ki bugün 3. kuşak artık onların büyük evet. üçüncü kuşaklar da dahil olmak üzere 4 ila 5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor dünyada dağılmış biçimde ve büyük ölçüde de Ürdün'de yaşayan, bir kısmı da Gazze şeridinde, mülteci kamplarında yaşayan bu Filistinlerin. Bunların İsrail'e dönmeleri, yani topraklarına dönmeleri konusunda İsraillerinle verilen taviz inanılmaz bir taviz. Evet, yaklaşık beş milyon mültecin geleceği ve geri dönüş hakkı tanımıyor ya anlaşıldığı. Yılda on binli tanırız evet. diyor, on binli kabul ederiz. On yıl boyunca on bin yani yüz binli e, kabul ederseniz olur bu iş diyorlar. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gerçekçi olmak lazım. O 5 milyon e, mültecinin hepsinin İsrail'e dönmek isteyeceği şüpheli elbette. Ama bunun 100 binle sınırlı olacağı da çok olmayacağı da çok açık. Evet, ama işte buna da e, şeyin söylediği gibi Exeter Üniversitesi'nden akademisyen Gada söylediği gibi bu e, geri dönüş hakkının işte uluslararası hukuk ve tarihi emsallerle güvence altına alınmış bir hak bu. Evet, evet, evet. Ve dolayısıyla yani fakat şöyle de bir şey çıkıyor ortaya. Bence belgelerin en ilginç taraflarından biri de çok samimi konuşmalar. İşte Tzipi e, Livne Dışişleri Bakanı da demiş ki ben Adalet Bakanlığı da yaptım. Hukukçuyum ama bu hukuk Hukuka karşıyım diye bir ifade kullanıyor. Evet hukuka karşıyım. Uluslararası hukuk özellikle uluslararası hukuka. Evet, o zaman evet. biraz uluslararası hukukun geri, geri dönüş hakkı hikaye oluyor tabii. Saat sen bir şey daha eklemek istiyorum. Evet, çok önemli bir noktada şu Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Barack Obama'nın tavrı buradan çıkan çok şaşırtıcı ayrıntılı kayıtlar ve zabıtlar var. Barış görüşmelerinde Barack Obama resmen artık şeyi yapmış anlaşma imzalanmamış tabii ama Bush'un yol haritasını bile reddediyor ve 2003'ten beri devam eden bu barış sürecinin ve ilginç bir şey var. El Cezire'de yazan ama elektronik intifada diye önemli bir internet sitesinin kurucularından Filistinli Ali Abu Niba'nın Abu Nima'nın yazdığı bir şey var. Amerikan pozisyonu yani iki devlet e, de, sorununda zaten çuvallamakta olan iki devlet şeyinde bir rahne açtığı gibi diyor. Daha da kötüsü artık e, İsrail'in tehlikeli hedeflerine amaçlarına yani etnik temizliğe de anlam verebilecek o anlama gelebilecek ...Yahudi olmayan Filistinli e, vatandaşların İsrail'deki temizlenmesini öngören kapıyı açıyor, yolu açıyor diyor evet. ki... ...çok önemli tabii bunlar. Evet, gibi. evet. Evet. İlginç iki şey tabii, ben, yani bir ilginç şey var, bu görüşmeler... ...şimdi tabii e, doğrusunu söylemek gerekirse e, biz bu tür e, sonuçlanmamış, sonuçlanmış görüşmelerin notları yayınlanır genellikle. evet. Şimdi bu sonuçlanmamış, yıllardan bir aslında görüşmeler e, 2000'de başlamadı biliyorsunuz, 91'de Madrid'de e, başladı e, İsrail-Filistin görüşmeleri. Aslında ondan evvel de görüşmeler vardı ama daha e, kurumsallaşmış biçimde görüşmeler, işte e, Oslo anlaşmalarına kadar e, giden e, süreçti. 91'de başladı. Daha önceden de öneriler vardı, 67 öncesinde de vardı. Hmm. Yani e, bu. Geriye doğru gidersek bizim hani Kıbrıs e, sorunu gibi e, katman katman katman görüşme dosyası çıkartırız çıkar daha da fazla hatta tabii ki e, İsrail konusunda e, Filistin daha ciddi bir sorun e, bu e, buradan ortaya çıkan e, şey e, birincisi e, bu görüşmeler hiçbir şekilde e, bir anlaşmaya varmamış olsa da ee, Filist'in tarafının e, attığı zarflar diyelim buna şimdi. Ha, değil mi? Zarflar evet, zarf de, mı? Evet, şey evet, aynen. aynen, aynen. Tabirle. Attığı zarfları e, İsrail tarafı cebine atıyor. Orada yok istemem falan demiyor. Cebine atıyor yetmez diyor her seferinde. Evet. evet. Dikkat ederseniz e, Doğu e, Kudüs'le ilgili. Tamam tamam diyor ama diyor siz şu iki tane daha yerleşim yeri var. Onları reddediyorsunuz. Onlar olmadan olmaz diyor. Evet her şeyi istiyor. Rabbena yani, hep bana. <gülüyor> e, şimdi zarfı alıyor fakat yetmez diyor. Şimdi şöyle bir sorun e, olur mu bilmiyorum ben diplomatik görüşmelerde bulunmadım. Karşısına diyelim gelecek sene yeniden görüşmelere başladı. İsrail o cebine attığı zarfları görüşmelerin başlangıç noktası olarak mı kabul edecek? E, evet. E, anladınız mı dediğimi? Öne evet önemli bir sorun yani. Zaten Filistinli olsam en çok bundan rahatsızlık duyardım. Yoksa istediğini söylesin hiçbir şey sonuçlanmadıktan sonra karşı tarafı denemek için söylesin. Ama bunlar aynı zamanda bir zaman içinde birikim yaratan öneriler olarak tarafların tuttuğu zabıtlar olarak e, gelişiyorsa e, İsrail tarafı gelecek sefer gelip ya siz iki, iki sene önce... Ee, Mahmut Abbas'ın temsilcisi olarak geldiğinizde bize bunları vermiştiniz. Şimdi daha genel bir noktadan başlıyorsunuz. Sayım suyum yok diyemez mi? Evet, diyebilir Bir de e, bence benim naçizane görüşüm buradaki en çarpıcı noktalardan biri bütün bu sızan belgelerden ki devam edecek sızmaya da. 26'sına kadar diyorlardı. Evet, ee, değil mi? Yarın da evet. en son. E, Belki çarpıcı. daha da. Belki de daha fazla. Galiba bir de diğer taraftan Guardian'dan öğrendiğimize göre e, Wikileaks'in İsrail tarafındaki e, bu konuyla ilgili belgelerini de hızla, daha hızlı yayınlamaya karar vermişler diye duydum. Öyle mi? Yani? Üstelik de Wikileaks belgeleriyle de örtüşüyor ve birbirini doğrulayan şeyler de varmış. Aa, bir de o şey da. diyorlar e, bazı çevreler efendim işte bu Wikileaks bu belgeleri yayınlamadı. O, e, El Cezire'ye verdi. El Cezire <gülüyor> üzerinden yayınlıyor. Alakası yok ki Wikileaks belgeleriyle. Hiç alakası yok. Onu doğrulayan şeyler var Wikileaks ha, belgelerinde. Tabi, doğrulaması normal. Normal zaten. Daha da gerçekliğini artırıyor. Benim evet. üzerinde durmak istediğim bana çok çarpıcı gelen bir nokta da bu Amerika Birleşik Devletleri'nin şey tavrı, sürekli olarak yani hepimizin bildiği bir gerçekliğin burada apaçık ortaya çıkması. Yani honest broker diyorlar ya işte evet. dürüst ara bulucu işte iyi niyetli ara bulucu oluyor iki taraf arasında görüşleri bağdaştıracak. Yalnız onun bence sununu getirmekte bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri açıkça bir Yahudi devletini, Yahudi İsrail'i savunuyor ve de işte göçmenlerin geri dönüş hakkından tutunda her konuda İsrail'i kuvvetle destekleyen evet, bir tutum evet, ve evet, evet, benimsemiş. Evet. Bu durumda da ancak dünyanın bir zamanla yakınlarda bir şey yazı yazmıştı Noam Chomsky bu kilit nasıl kırılır üzerine truth out internet sitesinde çıkmıştı orada da yani bunun tek şeyi diyordu yani buradaki açması çıkmak kırmak için bu illüzyonumuz var Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle dürüst bir arabulucu olduğunu ve umutsuzca uğraşıyor işte ve asıl şeyi kabul etmekten geçebilir ancak diyordu çözüm İsra Amerika ile İsrail bir tarafta ve dünyanın da geri kalanı onları Huku, uluslararası hukuka ve haklara uygun bir şeye e, yani bu rejectionizm dediği reddiyecilikten e, ala koymak diyordu ki bana da doğru geliyor. Bu. Ama Chomsky'nin söylediğine katılıyorum ama bu sadece İsrail ve Amerika'yı bir tarafa koymakla bitmez gibi geliyor. Bana biraz daha geniş tutmak gerekecek bu, bu cepheyi. Bazı e, Arap ülkelerinin de şu iş böyle devam etsin, e, biz de diktatörlüklerimize devam edelim diye düşünüyorum. Şüphesiz ama Amerika e, o kadar güçlü ki evet, evet, <gülüyor> halledebilir evet. tek başına meseleyi. Ee, evet tabii. Ee, şimdi dolayısıyla şöyle bir e, değerlendirme yapalım, hızlı bir değerlendirme yapalım. Birincisi belgelerde ortaya çıkanlar... E, e, listinlerin tuttuğu notlar itibariyle değerlendirmek gerekir hı hı. Ee, Bu çerçevede doğruluğu pek tartışılmayacak gibi gözüküyor. İkincisi e, belgelerin e, sonuçlanmış bir anlaşmanın belgeleri değil tartışmaları değil o bakımdan e, bize ha işte bu iş bunun için yapıldı diyebilecek bir e, argüman vermiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Üçüncüsü Filistin tarafının sıkışmışlığını ve çaresizliğini çok açık biçimde gelgiliyor. Evet. Dördüncüsü İsrail tarafının hiçbir şekilde bir barış anlaşmasına adil, göreli adil diyelim, hani tamamen adil değil, göreli adil bir anlaşmaya da yatkın olmadığını o Fransız Filistin kökenli Fransız avukatın e, kitabının e, belirttiği gibi zaten kitap onu anlatıyor. Yani görüşmelere katılmış, özellikle bu mültecilerle ilgili e, görüşmelere katılmış e, Filist Batı Şeria'da İsrail'lerle Filistinler arasında ve oradan çıkarttığı sonuç bir, e, bir Filistin devleti kurulmayacak. E, yani bunu İsrail hiçbir şekilde hiçbir zaman izin vermeyecek. Evet, İsrail ve Amerika da. Ve Amerika ama. tabii onun evet. arkasında. Ee, İsrail'in aslında bunu zaman kazanarak, e, zamana yayarak e, 50 sene daha, 100 sene daha sürdürmeye niyeti olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan İsrail de buradan pek, bu, bu belgelerin yayınlanmasından pek kazançlı çıkıyor mu, e, diyemeyeceğim doğrusu. Ben de aynı fikir. İyi, yani çok e, iyi oldu belgelerin yayınlanması. Evet. Amerika'nın da bundan biraz evvel dediğin şeyi e, hatırlarsak ki çıkan tablo. Amerika'nın da bundan pek kazançlı çıktığı söyleyemeyiz. Yani bu bir Amerikan ya da Yahudi oyunu değil diyorsun. E yok bana <gülüyor> öyle gelmiyor yani. Başka türlü oyun yaparlardı e, herhalde. E, Filistin otoritesinin hiç kazakta çıkmadığını görüyoruz. Sadece Filistin otoritesi şunu söyleyebilir. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama işte bakın durum ortada diyebilir ama Filistin halkı nezdinde bunun pek güçlü bir argüman olacağını zannetmiyorum. Evet. Hamas tabi bu durumda güçleniyor. Evet Hamas güçleri biz dememiş miydik diyeceklerdir. Tabii. E tabii, yani Demişler Hamas demeye başlamışlar. Hamas'ın e, Hamas dışında buradan kazançlı çıkan bir çevre görmüyorum. Ha şimdi buradan kalkıp da İsrail ve Amerikalıların Filistin otoritesini iyice yıpratıp karşılarında yegane rakip olarak kendilerinin büyük ölçüde gelişmesine katkıda bulundukları İsrail açısından söylüyorum. Haması yani rakip olarak bırakma stratejisi izliyorlar diye böyle bir şeytani plan e, yürütülüyorsa onu bilemem. E, evet. Ama e, Hamas burada tabi e, güçlenen taraf eee evet, güçlenen taraf. Filistin halkı içinde bir yeni bir mücadele zemini oluşabilir. Gerçek lider bulabilmek açısından bastırabilirler. Onlar da bence karlı çıkacaklardır. Uzunlar. E, e, Filistin de. halkı genel olarak yani yarısı da çadırda yaşıyor. Hamas'ın yönetim altında yaşıyor. Dolayısıyla yani Filistin halkı için tabii ki bu tür şunu da görüyoruz ki bu tür e, bu önümüzdeki dönem Wikileaks belgelerinin de gösterdiği gibi Tunus'ta ki ayaklanma, devrim demeyelim daha ona, bir ayaklanma yaşanıyor. Küçük, aşağılamak için söylemiyorum, tersine ayaklanma olduğu için de zaten kimse hakim olamıyor... ...ve galiba yavaş yavaş eski rejimin insanlarını o ayaklanma temizleyecek. Tunus'taki ayaklanmayı tetikleyen demeyeyim ama gerçekleşmesine katkıda bulunan olaylardan bir tanesi de Wikileaks belgelerinde Tunus e, Cumhurbaşkanı'nın başkanının e, ailesinin e, bütün Tunus'u nasıl yolduklarına dair e, Amerikan e, Büyükelçisi'nin e, aktardığı bilgilerdi. Bunu herkes biliyordu. Fakat böyle yazılınca artık bir e, elle tutulur gerçeklik haline geldi. Evet bence aynı şey Filistin içinde söz konusu, aynı olabilir. Şey Filistin içinde söz konusu olabilir. Çok teşekkürler. İlginler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, evet Ahmet İnsel'in ardından bir ara vereceğiz ve hemen onun arkasından da bir konuğumuz olacak. Hukukçu Ömer Aykulla 2B başta olmak üzere e, Türkiye'deki son e, çevre üzerine yapılan e, hükümetin e, iktidar politikalarını meclisten geçinmek istenen yasaları ve yürütülen mücadeleleri konuşmak istiyoruz birazdan. Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de söz ettiğimiz gibi çevre hukukçusu Ömer Aykul'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Epey bir ara vermişiz sizi burada görmek. Bize mutluluk veriyor. Çok, çok teşekkürler. Efendim esas konumuz çok sayıda bu sıralarda çevreyle ilgili pek çok konu var ama önceliği şeye verelim diye düşündük. Gerekirse diğer konulara da daha sonraki programlarda tekrar sizi bir zahmet buraya çağırabiliriz ama... Özellikle bu 2B diye adlandırılan Maliye Çevre ve Bayındırlık Bakanlıklarınca hazırlanan yasa taslağının Şubat ayında meclise geleceği haberleri çok arttı. Hatta e, iktidar Partisi Grup Başkan Vekili Canikli de yasa en geç Mart başında çıkacak dedi. Satışlarda da raiç bedelin esas alınacağını söylemiş. Çok sayıda da... E, Ise, e, hak sahipleri olduğu ünlü aralarında ünlü müzisyenlerin, siyasetçilerin, iş insanlarının filan olduğu da söyleniyordu. Şimdi daha önce konuşmuştuk bu 2B meselesini ama çok kısaca ne olduğunu bir kez daha hatırlatırsak başlarsak iyi olur herhalde. Tabii e, 2B meselesi aslında Türk hukukunda e, zamanı neye göre değerlendiririz bilemem ama ne çok eski ne de çok yeni bir konu. Bu 2B konusu Türk hukukuna 70'li yılda giriyor. 2B'nin temeli olan bilim ve fen bakımından nitelik kaybetmek kavramı 1970 yılında 61 Anayasası'nda o zamanki 131. maddede yapılan bir değişikle giriyor. Ve 3 sene sonra da orman kanununa bu değişiklik ekleniyor. Nedir bu? Bilim ve fen bakımından nitelik kaybı diye bir kavram atılıyor ortaya. Gerekçesi çok çeşitli. Herkes kendisine istediği yöne doğru çekiyor. Ama sözde bilim ve fen öyle gelişiyor ki orman niteliğini kaybediyor. Bakıyoruz bu kavram doğru olabilir mi? Orman nedir? Orman sadece ağaç mıdır? Orman aslında bir ekosistemdir. Biz bugün artık çevre hukuku tabirini bile kullanmıyoruz. Onun yerine ekoloji hukuku, ekolojik hukuk tabirlerini evet. kullanıyoruz. Orman bir ekosistem de sadece ağaç değil, içindeki bütün flora ve faunasıyla eğer varsa içinde insanlarıyla hatta hatta bir bütün bir yaşam kompleksidir. Dolayısıyla 2B kavramının ancak ve ancak olabilmesinin e, ormanın vasıf kaybetmesi ancak çok olağanüstü doğal olaylarla e, olabilir. Nedir? Çok büyük yanardağ bir intifa olur. E, on binlerce hektar alan lavlarla küllerle kaplanır. Hakikaten orada hı hı. orman biter. Ya da çok büyük tektonik hareketler olur. Yine binlerce on binlerce hektar alan sulara gömülür. Orada artık orman biter ama bunun dışında siz ben gidip ormanın ağacını kesip ateşe verip yakıp ondan sonra da içine ev kondurduğumuz zaman bunun adı bilim ve fen bakımından nitelik kaybı olmaz kaybettirme olur, işgal olur. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunun büyük bölümü bu tip alanlardır. Büyük bölümü ama içeride haksızlık etmeyelim. Gerçek 2B mağduru diye bir kitle vardır. Onlardan da programın sonunda mutlaka bahsetmek isteyeceğim. Mutlaka. Şimdi izninizle evet, tabii. bu, e, bu tabi Ormanlar Türk hukukunda çok oynanmış bir doğal varlıktır. Çok oynanmış. ...çay kanunu demişiz... E, ...zeytinciliğin ıslahı demişiz... ...iskan kanunu demişiz... ...baltalık demişiz... ...makileri bir orman saymışız... ...bir çıkartmışız... Efendim, ...sonra bir de 1940'lı yıllarda... ...ormanların tümünü bir devletleştirmişiz... ...arkasından e, mevcut orman yangınları... ...on katına çıkıvermiş... ...sonra vazgeçmişiz, iade etmişiz... ...edememişiz, ormanlarla çok oynamışız... Evet. Ama ...bütün buna rağmen... ...bütün buna rağmen... ...bizim ormanlarımız... Yüzde doksan üçü doğal orman. Ne demek? Evet, gayet zengin bir evet, şey, geçen evet. sefer de konuşmuştuk. Evet, ekosistemin ve endemik bitki türlerinin zaten neredeyse toplam Avrupa'daki endemik bitki türlerine yaklaşması, bitki çeşitliliğin Avrupa'daki bitki çeşitliliğinden fazla olması da elimizdeki zenginliğin ne olduğunu ortaya çıkartıyor zaten. Evet ben bir... Araya gireyim müsaadenizle. Şöyle bir şey var. Mesela bu sayılarla Türkiye diye bir site var. Oradan arkadaşlarımızdan rica ettik. Bize yolladılar ve 2B arazileri Çevre ve Orman Bakanlığı sayılarıyla görüldüğünde oldukça önemli de bir yer ayrılmış bulunuyor. 2007 yılı itibariyle Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2B arazileri ve toplam orman arazi bilgileri açısından en fazla 2B arazisi olan 10 ili bir tabloda görüyoruz ve mesela Sakarya'da toplam orman alanı 202 bin küsur 2B alanı da 29 bin küsur hektar olarak yani %14 gibi bir orana ulaşıyor. Böyle Ankara'da %9'a yakın bu oran çok yüksek. İstanbul'da da %8'e yakın. Yani İlk Sakarya, Ankara ve İstanbul'u aldığınız zaman hadi buna bir de Balıkesir'i katalım 5, onda 14 yüzde olarak çok yüksek bir oranda 2B'ye müdahale, 2B adı altında ormanlara evet. müdahale olacağı anlaşılıyor. Ben de böyle bir bilgi derledim. 81 yılı rakamlarına göre Antalya, Muğla evet. önde gidiyordu. İstanbul Hı. üçüncü sırayı da anladığınız kadarıyla bu 2007 rakamları. Evet. 2007 rakamlarında Marmara bölgesinde bir e, hızlanma var. Çok doğal. Zaten ister karadan gidin, ister demir yoluyla gidin, ister havadan gidin. Ormanların nasıl kemirildiğini görmemek için gözlerimizin görmemesi lazım. Evet, Antalya ve da gene de yüksek yer işgal evet. ediyoruz. 7. ve 8. sıradayız. Şimdi sırada öyle geliyor. olmuş. Aslında 81 sayılarında Antalya-Muğla en önde gidiyordu demek ki sayılar böyle bu şekilde bir değişiklik oluşturmuş. Şimdi bu 2B konusu, 2B adını, 2B adını, bu hukuk sistemi 1982 Anayasasında yer aldıktan sonra yeni çıkan veya mevcut Anayasanın mevcut Orman Kanununun ikinci maddesine de ekleme yapılarak biz nihayet bugün içinde yaşadığımız 2B Kavramına ulaştık tabii iyi mi ettik kötü mü ettik iyi etmediğimiz ortada ve 2B sorunu yaklaşık 1981 senesinden bu yana. Çünkü 2B kavramının temel mihenk taşı 81'dir. 1981 yılından önce diye başlar hem Orman Kanunu'nun 2B maddesi hem de anayasanın bunun dayanağı olan anayasanın 169. maddesinin son fıkrası. 1981 yılından önce bilim ve fen bakımından nitelik kaybeden ya da işte niteliği şuna şuna şuna şuna şuna dönen veya da işte yerleşim alanı olan yerler orman dışına çıkartılır gibi bir kavramımız var. bu kavrama gelmeden önce biz orman hukukumuzun bir garabetini burada söyleyelim. Dinleyicilerimiz bunu bir duysunlar. Orman kanunumuzun ormanı tanımlayan maddesi bir cümledir. Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. Bugün bunu çevreyle hiç ilgilenmeyen bir insana bile söylesem, hadi canım böyle de bir orman tanımı olur der. Biz bu, bu tanım tabi 1956 yılının tanımı. 56 yılından beri biz bu tanıma dokunmadık. Ama ormanın neler orman olmadığı, ve orman sayılan yerlerden nelerin nasıl orman çıkartılacağı ise bu tanımın yaklaşık 30 ila 40 kadı kadar uzun madde itibar ediyor. Yani bir cümleye karşı 3 sayfa. 3 evet. sayfalık bir tanımlama. Şimdi bu çok basit olarak bizim ormana nasıl baktığımızı daha doğrusu bakamadığımızı gösteren bir tanımlamadır. Şimdi 2B. Olayının çeşitli alt açılımları var. Bu iki B arazileri bir şekilde orman dışına sözde çıkartılmış. Bu çıkartılmanın da hikayesi çok geniştir. Bir çıkartılmış, bir içine girmiş, bir almışlar, bir daha çıkartmışlar. Bir yerdeki orman katastrosu iki kere yapılmaz. Üç kere de yapılmış, dört kere de yapılmış. Kanunla saymışız, saymamışız. Evet. Tam bir keşmekeş. Tam bir keşmekeş. Şimdi... Bu iki B alanlarının yaklaşık toplam yüzde beş kadarı, bu toplam iki B alanın yüzde beş kadarı, bu yaklaşık 22.300 hektar kadarı e, konut alanı olarak işgal edilmiş. Köylerde, beldelerde, il ve ilçelerde. Diğer tarafı ise. Genellikle tarım alanı olarak kullanılıyor. Ciddi bir bölüm de tekrar ormana geri dönmüş. İşte onu ben de söylemek istiyorum. Evet. Oysa şimdi bu yeni yapılacak 2B ile o mevcut ormanların da... Elden... Ne yapacaklarını bilmiyoruz tabii. Nasıl bir yasa gelecek önümüze? Bunlara nasıl bakacaklar? Çünkü bunu yapabilmek için elinizde çok ciddi bir e, tespitin olması lazım. Şimdi bakıyoruz haberlerde kadastroların %95'i tamamlandı gibi diyor. Şimdi bu çok çok geniş, çok çok e, ayağa havada bir kavram. Bakınız şimdi bu 2B yasasından önce veya çıkacak olan, çıkartılacağı söylenen yasadan önce aslında 2009 senesinin başında bir 5.831 sayıda yasa çıktı ve burada biz o bu 2B'nin işgalçilerini yasa fiili kullanıcı diye tanımladı ek dördüncü maddesiyle. Ve bunlarla ilgili olarak bir bu... kadastro tespiti yapıldı ve Tapuya kaydedilemediler ama kadastro tutanaklarının beyanlar hanesine fiili kullanıcı olarak şerh edildiler. Şer yani kaydedildiler. Bu 2000 yılında mı demiştiniz? 2009'un 2009. 2009. 2009. 2009 başında 5831 sayılı hatta adı da tapu kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanundur. Efendime söyleyeyim. <gülüyor> Fakat işte orman adını gizlemek için. Bunun tapu kanunuyla ilgili bir maddesi vardır. Ormanla ilgili dört maddesi vardır. Bakın kanun çıkar çıkartırken bile adında bile e, kamufla etme çalışması ne görüyoruz? Bunlar, bunlar hoş şeyler değil. Orman kanunu değiştiriyoruz diye. Bak dört madde orman, iki madde e, efendim harçlar kanunu, iki maddede kadastro kanunu. Hani net kapıyla ne alakası var? Dört madde orman kanunu. Şimdi bu değişiklik bir belli bir bazı insanların gelirlerini artırmaya yönelik olacak başlangıcıydı bu. Bu başlangıcı. çünkü geçmişte Anayasa Mahkemesi tüm bu girişimleri dört kez karar vererek iptal etti. Orman kanunlarının 2B veya başka bir şekilde bir şekilde dışarıya çıkarılmasını iptal etti. Şimdi şunu yaptılar, şunu formüle ettiler. Kadastroyla satışı aynı anda yaptıkları zaman buna zaman yetmeyecek. Bunu beceremeyecekler. 2009 yılında kadastro bölümünü çıkarttılar. Şimdi işgalciler şerh edildi tutanaklara geçti. Hazır bekliyorlar. Şimdi böldüler. Şu aşamada da e, bunların satış yasasını çıkartıyorlar. Peki neden böyle yaptık? Çünkü anayasa mahkemesi iptal edecek. 5831 sayılı yasa yani 2009 yılında başıp çıkıp işgalcilerin tespit edildiği yasa şu anda anayasa mahkemesinde. Fakat anayasa mahkemesi iş yükü nedeniyle bunu hala görüşemedi. Ondan bu istifa ile şimdi bunu da çıkartıyorlar. İki b yasası çıkacak. Bu da Anayasa Mahkemesine gidecek. İptal edilecekler bunlar. Ama Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için bu arada kim bunu kapıp elinde kaldıysa onlar dediğinde kalacak. İşte öyle bir mekanizma bu. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Peki mesela Çevre ve Orman Bakanı Erol'un da yeni bir ibaresi verdi geçen hafta gözüme çarptı. Anadolu Ajans'ından orman vasfını yitirmiş 2B alanlarındaki problemin diyor çözümü için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtmiş. Biz parasını falan hesap etmiyoruz. Biz kangren olmuş bir meselenin artık çözümünü istiyoruz. Bakınız bunun doğru olması için eğer siz akan bir tavanı oraya altına birleyen Üstüne de bir çıta çakarak mı durdurursunuz yoksa tavanı söker veya o akıntıyı tümüyle yok mu edersiniz? Sizin anayasanızın 169. son maddesindeki düzenleme ve orman kanunun 2B maddesindeki düzenleme dururken, yani ormanlarınız 2B adına altında işgale açık iken, siz bu düzenlemeleri yasalarınızdan çıkartmadan sorunu çözebilir misiniz? Çözemezsiniz. Mümkün tabii. değil. Ama zaten amacınız da sorun çözmek mi bilmiyorum. Bravo. bravo, bravo. Çünkü bu çok nefis bir e, seçim e, vaadi. Sadece bu iktidar değil. Bundan evvel ki bütün partilerde, bütün iktidarlarda bunu gördük. Evet. Dediğimiz gibi bu sorun 70'te olduğuna göre 40. yılındayız. Evet inanılmaz bir şey. Evet. Yani. 40 yıldır bu bir iktidar e, vaadi olarak. Hatta isim vermeyeceğim bir partinin lideri. Efendim şunun börüne basın evet'i veri vereyim size kestanelikleri demişti. O yasa da Anayasa Mahkemesi'nden iptal edildi döndü. Peki bu şimdi e, bunun şansını nasıl e, görüyorsunuz? E şimdi tabii. E, yani şu açıdan geçecek. sormak istiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partilerinin de. E, bu konudaki çalışmaları ve engelleme en, bunu durdurmak için yapacakları e, bir şeyler yok mudur? E yani şimdi meclisteki bir çoğunluk var. Yani aritmetikle işliyor meclis maalesef. E, o aritmetikle bu yapılacak e, ve bu yasa çıkacak. Tabii ki Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Tabii bu arada hemen bir şey söyleyelim. 2009 yılında o 5831 sayılı yasa vardı. Kadastro ile ilgili tespit etmiştik hani fiili kullanacağını. Evet. Şimdi gidin. Türkiye'nin her tarafındaki kadastro mahkemelerinde binlerce dava var. Yani sorunun filan çözüldüğü yok. Sadece belli bir kitle, belli hedeflediği yeri deki alanlara el koyuyor. Evet, bundan yani zaten... bir sorunun çözümlendiği falan yok. Aksine, aksine şu anda benim bile böyle bir kadastro davam var. Ben benim dahi var. ...genç meslektaşlarımın yüzlerce vardır. O nedenle sorun çözülmüyor. Bu sorunun çözümü var mı? Var. var. Müsaadenizle vakitte daralıyor. Hem çözüme girelim bir de gerçek 2B mağdurlarından, evet, mağdurlarından bahsedelim. Önce gerçek 2B mağdurlarından bahsedin Çünkü bana bunu söylüyorlar. Yani hepsi söylüyorsunuz ama... Yani ...biz de gerçekten mağduruz. Bakınız bir kişi gitmiş... ...tapuya açmış tapuyu bakmış. Tertemiz bir tapu. Hiçbir üzerinde kayıt... ...hiçbir şey yok. Vatandaş gitmiş... ...parasını ödemiş, bunu almış... ...malını almış. 10 sene sonra, 15 sene sonra... ...18. yılda... ...tesadüfen... ...bir bakıyor tapuya... ...aa... ...orman teşkilatı oraya bir şerh koymuş... ...burası 2B'dir... ...tebligat falan da yok ha... ...20 evet. yılı geçirmiyorlar... ...20 yılı geçirmiyorlar... ...bir şey... o vatandaş telaş hadi avukata koşuyor... ...siz gidiyorsunuz adliyeye... ...ya kardeşim... <gülüyor> tapuya güven esastır. Devlet demek iki şeydir. Güvenliği bırakın. Tapu artı nüfus. Devlet demek budur. Irak işgalinde yapılan ilk iş tapu daireleriyle nüfus dairelerinin imhası ve dağıtılmasıdır. Bakın hiç sakın unutmayın. Bu çok büyük bir gerçek. Devlet demek tapu ve nüfustur. Başka bir şey onlar diğerleri sonra. Bakınız ee, koşuyorsunuz gidiyorsunuz dava açıyorsunuz. Kaybediyorsunuz tabi davayı. Aman Yargıtay beni dinler diyorsunuz. Yargıtay'a gidiyorsunuz. Efendim kökeni orman bunun diyor. Siz buraydın tapu olmaz diyor. E peki güzel devlet o zaman paramı öde deyip tazminat davası açıyorsunuz onu da reddediyor. Evet, ve böyle, ve böyle mağdur. yüzlerce binlerce insan insan hakları Avrupa Mahkemesine Türkiye sürekli mahkum oluyor. Şimdi ve bak, bu davalar. Evet yani. şimdi işte bunlar gerçek ki be mağduru. Efendim gitmişler Çengelköy'de bir kooperatif vardı Bak İstanbul'da söyleyeyim ben bunu. Aldıklarında hiçbir problem yok. Yine ben yaşadım böyle bir, benim bir müvekkilimin. Kaybettik tapusu. Müvekkilim, insan hakları var, bu mahkemesine gitmem ben dedi. E peki de, kaldı. Evet, şimdi bakın böyle bir gerçek 2B mağdurları var. Ama bunlar sesi çıkmayan bir azınlıktır. O öyle televizyonlarda çok konuşan, çok bağıranların bunlarla çok alakası yok. Evet, bunlar gerçek 2B mağduru. Devlet hiç kimsenin malını zapt edemez. Ben Yargıtay'da da şunu söyledim. Hukuku koruyamazsanız, ormanları koruyamazsınız. Hukuk asıldır. Siz, evet, orası ormansa, ormanlaşmışsa, vatandaştan alırsın, parasını ödersin, devletleştirsin, kamulaştırırsın. Efendime söyleyeyim, ödersin parasını, alırsın vatandaşsın. Ne demek gasp etmek? Ne demek vatandaştan parasız el koymak? Evet, Türkiye'nin böyle bir gerçek 2B mağdurları sorunu vardır. Ama bu getirilen yasanın bunları çözmek gibi bir gayreti yoktur. yoktur hukuk... Olsaydı... Olsaydı önce e, anayasanın 169 son sonra da Orman Kağan 2B maddesi önce geçici maddeleri alınır sonra da hukuk sistemimizden çıkartalım, tüm terk edilir. Gelelim... E, Azaldı, evet, çok azaldı evet. galiba. Hemen ben çözümden bahsetmek istiyorum. Müsaadenizle. Estağfurullah. Evet. Yani şu bir tek şey söyleyeyim. Hukuku koruyamazsınız, ormanları koruyamazsınız demiştiniz. E, ormanları koruyamazsınız da hayatı koruyamazsınız. Bitti. Evet. E, tabii yani ekolojik e, şeyin e, devamı da budur. Devamı da budur. Şimdi e, elimizde böyle 2B adı altında toplu yerleşim alanı var. Sanayi tesisleri var. Tarıma dönenler var. Gerçek 2B mağdurlarından bahsettik. Bir de ormana... Tekrar orman olmuş yerler var. Orman olmuş yerler zaten tekrar orman kayıtlarına geçirilir. Şimdi tarımın kullandığı yerler önemli. Burada bizim e, çiftçimiz hala Türkiye'nin sınıflandırma tabakasında hala en alt düzeydedir. O zaman bu kişilere buraların hiçbir şekilde bütün iki B alanlar için temel felsefe bu. İki B alanlarına mülkiyet olamaz. Devletin hükümet tasarrufu altındaki alanlardır. Buralar egemenlik hukukuna tabidir. Mülkiyet hukukuna tabi değildir. Anayasa Mahkemesi dört kez iptal etti bunu. Buralarda mülkiyet olamaz diye. Hala bugün Yargıtay hani o gerçek 2B mağdurlarının tapularını iptal ederken o gerekçeyle iptal ediyor. Madem madem. Kökeni orman olan yerlerde hiçbir zaman mülkiyet olmazsa siz hangi nam ve ad altında olursa olsun buralarda özel mülkiyet tesis edemezsiniz. Peki ne yapacağız? Vatandaşı sokağa mı atalım yani? Fabrika var. Orada insanlar oturmuş evlerini yapmışlar. Siteler yapmışlar. var. var. Bakın Türk hukukunda kat mülkiyeti diye bizim bir kavramımız var mıydı? Yoktu. 60'lı yıllarda apartmanlar oldu İstanbul'da kat mülkiyeti çıktı. 90'lara geldik. Ne oldu? Devre hukukuna kavuştuk. Dünyanın ve Avrupa'nın pek çok yerinde süreli mülkiyet kavramları var. 90 yıl müddetle insanlara mülkiyeti verirsiniz. 90 yıl sonuna kadar insanlar burayı alır, satar, kiralar, istediğini yapar. Ama sonuçta bunların mülkiyeti tekrar devlete, devlete döner. Evet. Evet. Süreli mülkiyet diye bir hukuk kavramı ile bu sorun çözülür. Hiç kimse de mağdur edilmez. Çözüm vardır. Evet, çözüm isteniyorsa. Evet. Tabii. E, Ömer Bey çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu konuları e, önümüzdeki günlerde daha da sık konuşmak zorunda kalacağımız gibi bir var içinde. <gülüyor> Sizi tekrar buraya davet <gülüyor> ederiz. Evet e, çevre hukukçusu hatta ekoloji hukukçusu diyelim kendisine. E, Ömer Aykulla 2B üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Böylece programımızı da e, bitirmiş oluyoruz. E, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açık gazete.